Efendim hayırlı geceler sevgili dinleyiciler saatlerimiz 24'ü gösterirken yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programdayız her zaman olduğu gibi dün pazar günü devralen programında bir konuğumuz vardı telefonla katıldı ve bizler de söyledik dedik ki pazartesi gününden itibaren seri programlara başlayacağız inşallah bakalım görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler sırrınca hocamız yanımızda öncelikle ben hoş geldiniz demek istiyorum Teşekkür ediyorum. Evet hocam kırmadınız, kırmadınız bizleri geldiniz. Ee, Vazifemiz olduğu için geldi. İnşallah. Ee, bu konularda sizlerden çok istifade ediyoruz. Çok mailler geldi. Bu konularla alakalı mektuplar, telefonlar artı e, gerçi konferanslar da var. Bursa'dan olsun, Denizli'den olsun, Kütahya'dan pek çok yerden Türkiye'nin muhtelif yerlerinden. Ee, bu konular hakkında bilgilenmek isteyen pek çok akademisyen var. Özellikle akademisyenlerden yani halktan da var da akademisyenler çok daha ciddi farklı boyutlarda bakıyorlar. İnşallah e, ben öncelikle mail adresimizi vermek istiyorum. Konuyla alakalı konferans tekliflerini değerlendirmek adına. Çünkü artık faaliyete geçme vakti midir? Her türlü teklifleri için, hı hı. her türlü teklif, dilek ve temennileri için... Sayın dinleyicilerimizin, bu benim de yoğun telefon trafiği yaşıyorum her gün, ee, telefonda meramları anlatmak çok zor Sayın Aktaş. En azından sizin bu, bizim mail adresimize bu şey olursa, bildirirlerse onlara biz en kısa zamanda geri dönüp İnşallah. ve çalışmalarımızla da ilgili bilgiler vereceğimizi ben de buradan Belirtmek istiyorum çünkü günde bir 50'ye yakın sadece bir canlı telefona cevap vermek cidden bayağı Siz sıkıntılı yoruyor, oluyor. Haklısınız. Evet. kaktas yahoo.com'dan sevgili dinleyiciler e, bizlere ulaşabilirsiniz ve bugün işleyeceğimiz konularla alakalı artı bir aydır bazı konular işliyoruz onlarla da alakalı sorularınız olursa inşallah onları yanıtlamaya çalışacağız. Bu ara size bir sürpriz de verelim inşallah programımıza canlı olarak da katılabilirsiniz. Bu geceden itibaren canlı olarak da Profesör Doktor Ahmet Maranki ile Kozmik Bilinç üzerine yapmış olduğumuz programlar hakkında sorularınız varsa bunları da inceleyeceğiz inşallah bugün birazcık soru-cevap şeklinde artı 29. söz ile 15. sözün mütalası şeklinde de olacak programımız ee, öncelikle Kozmik bilinç hocam buradan girelim. Her programa bundan giriyoruz. Burası temel taşı işin ana buton gibime geliyor. Kozmik bilinç anlaşılmadan bu anlatacağımız şeyler herhalde ki anlaşılmaz. Öncelikle kozmik bilinci bir açalım. Belki ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Evet Sayın Aktaş tabi bu şimdi baya bir bir aydır biz bu konuların içindeyiz. Onlarca canlı yayında televizyonda ve radyolarda bu, bu şuuru insanlara anlatmak istiyoruz. Evet. Tabi e, yani bu kitaplarda yazılmayan şeyler bunlar yazılsa da farklı mecralara yönlendiriliyor mesela bugünkü görüşmemizde birkaç e, grupla yaptığım görüşmede hocam siz bu kozmik bilinç kozmik şuur bu konuda kozmik enerji biyoenerji gibi işte bu ile ilgili olan ilmi noktalara değiniyorsunuz ama bazıları bunu e, suistimal ediyor ve bunun sonunda da bir yerlere doğru insanlarımız sürüklenebiliyor. Bunun içinde bir misyonerlik hatta insanların dini noktada bazı değişikliklere sebep olması da gündeme getirildiği söylendi. İşte sayın dinleyicilerimize ben şunu belirtmek istiyorum. Niçin biz, niçin Ahmet Maraki, için Moral Efem ve niçin Kubilay Aktaş bu konuları işliyor? Bu çok önemli. Bize işlememiz gerektiği için bunu insanlığımıza bir borç adettiğimiz için söylüyorum. Çünkü biz bunun... Burada kozmik bilinç derken onu anlatmak istiyoruz. O, yani kim o? O küllü şeyin kadir olan, her şeye kadir olan, o büyük zat, mistink inançlara göre kainatın yaratıcısı, kulluk edilen zat. Yani biz burada bunu anlatıyoruz. Bunun bugüne kadar anlatılmayan yönlerini anlatıyoruz. Demek ki altını çiziyorum. Bunun bugüne kadar anlatılmayan cihetlerini, biz akılları gözlerine inen, ...ve aklı olan insanlara... ...iki kısım ayırıyorum... Hı hı. ...çünkü birincisine de zor... ...ikincisine daha zor... ...bir akılları gözlere inenlere... ...bunu iki kere iki dört eder ceresinde... ...ilmi ölçülebilir... ...ve tamamen verilerle... ...tomografik ve teknik... ...ölçümlerle anlatıyoruz... İkincisi de aklı olanlara da... ...kapı açmaya çalışıyoruz... ...o hı. kapıdan girsinler... ...ve bu kainat kitabısını okusunlar... ...demek ki kozmik bilinç... ...kainat kitabını ilim fen noktasında okumaktır diyoruz. Evet. Yani e, burada şimdi şöyle de anlayabilir miyiz? Geçmişte bazı bilimler eksikti. Geçmişte bazı bilimlerde zorluklar çekiliyordu yaklaşım sağlamada. Bilmin son dönem, teknolojinin son dönem ilerlemesiyle... ...bizi yoktan var edenin e, evrenin yapısına yerleştirmiş olduğu sistemlerde... Yaklaşım sağlamamız açısından yani bu teknolojik veriler de onlara işaret ediyor ve sizler aslında bu teknolojik verilerle değil mi iki kere iki dört eder şeklinde derken resmen böyle somut olarak gösteriyorsunuz hemen benim aklıma bir şey geliyor bir vahiy e, ayet geliyor şöyle diyor yani. Enfüste ve afakta ne varsa onlara hepsini göstereceğiz. İçlerinde ve dışlarında olan her şeyi onlara göstereceğiz diyor ya. Resmen evet. bu afakta olan şeyleri, enfüste olan şeyleri net bir şekilde gösteriyor inşallah. Evet, sizin de dile getirdiğiniz gibi sayın Akdaş. Bunlar Şimdi bunlar hepsi var. Alemde, kozmozda bunların hepsi var. Var ama insanlar göremiyorlar. Evet. Görmek istemiyorlar. Yani... Şimdi ilahi kitaplarda da bunlar var. Bugün biraz sizin de isteğiniz üzerine ve dinleyicilerimizin de isteği üzerine biraz bu e, biz e, konumuzun içine almaya çalıştık. Yani buradan da teyit manasında. Yani şimdi bir e, kozmoz var. Bu kozmos bir boşluk deniliyor. Boşluk yoktur. Yani bir şimdi nedir? Ben burada girmek istiyorum. Şimdi. Şimdi biz, biz söylediğimiz zaman aa diyorlar nereden söyledi, nereden biliyor, nasıl? Ama biz geçen bir önceki programımızda biliyorsunuz yani NASA'nın çalışmalarını hmm. aktardık buradan. Beyin dalgalarıyla insanları, Yönetmeni. dünya insanlığını, maddeleri, gıdaları nasıl etkilediğini ve dünyayı nasıl yönettiğini bunu anlattık. Yani biz de bunları anlatıyoruz. NASA anlatınca önemli oluyor ama Ahmet Maranki anlatınca insanlar kuşku duyuyor. İşte biz bir de bakın yine altını çiziyorum Bu kuşkuyu gidermek istiyoruz Yani diyoruz ki bizim insanımızda Yani niçin bizim Bizim insanımızda Bizim alimlerimizin de çalışmaları var İşte sizin de dediğiniz gibi Yani e, Yani şu nihayetsiz Kozmozda değil mi Buna fezaya alem diyoruz Ya yani ne var burada içinde Şu muhteşem semavat Burçlarıyla yıldızlarıyla Bakın ne diyor? Zişur, zihayat, ve ziruhlarla doludur diyor. Şimdi ben bunu demiyorum. Aslı müştehiti, mücedditi olan yani ilmi kitaplarıyla tanıdığımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor. Ne diyor? Demek ki bu feza alem yani kozmos, kozmik alem muhteşem semavat buçlarıyla, yıldızlarıyla zişur, zihayat ve ziruhlarla doludur diyor. Şimdi size... Hani bazı itirazlar geliyor, nedir bu, nereden? E buyurun, yani bu kitaplarda var. Bunları iyi okuyup, iyi anlamak lazım. Hocam devamında da diyor ki, nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, safttan, rahiyadan, kelimattan, esirden ve hatta elektrikten ve sair seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihayat ve zih ruhlara ve zi şuurlara... Şeriat-ı garre aleyhisselatu Muhammediye aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ül mücizil beyan, melaike ve can ve ruhaniyat der, tesmiye eder. Diyor. Şimdi burada çok farklı birbirinden e, dalga boyu olarak, farklı olan bazı şeyler, mesela kelimeler dalga boyuyla, bir elektriğin dalga boyu veya havanın dalga boyu. Mesela karanlıklardan diyor, ışıktan diyor, ateşten, nurdan. Bunların hepsinden ayrı zihruhlar, hayat sahibi olan şeyler mi var yani? Şimdi işte bakın, bunu ben demiyordum. Bak diyenler var. Biz bunları açıyoruz. Yani bunu ne diyor? Bir tevhili de budur diyor. Bakın ben de bir tevhili söylüyorum bunun. Yani şimdi bunlar on binlerce defa okunmuştur. Acaba nasıl anlaşılmıştır? Şimdi nardan diyor. Biz ne diyorduk? Nuri yaratıklar ve hmm. nari yaratıklar diyorduk. Hmm. Fazla girmek istemiyorduk ama asrın sahipleri. ilim-fen noktasında Kur'an'ı ilahi kitap olan bu e, Kur'an'ın verdiği hmm mesajları bize iletenler diyorlar bunu biz demiyoruz nardan nurdan evet nardan ateş nurdan ışıktan ateşten ha, narla ateş farklı demek ki bakın ateş değil demek ki ışıktan ışık yani da bu, farklı o zaman. ışık da farklı zulmetten e, zulmetten ne oluyor şimdi yani zulmet de mi insanları etkiliyor evet demek ki zulmet de farklı boyutta bir şey Oradan da yani şuurlu varlıklar mı var? Efendim yaratmıyor. yani şimdi ne diyor? Bakın zi şuur zi hayat zi ruhlarla doludur diyor. Evet. Nedir bu züruhlarla dolu? Bunlar nelerden mamuldür? Bugünkü biraz daha halkımızın anlayacağı dilde diyelim. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten Allah Allah. Nardan anladık, nurdan anladık, ateşten anladık, ışıktan anladık, zulmetten. Demek ki bakın şimdi burada. İşte 10 üzeri 16 kat milyon. E, milyon dediğimiz 100 milyon katrilyonlarca sadece cildimizin birkaç santimetrefunda olan söylediğimiz auramız dediğimiz enerji kalkanımızı çevreleyen canlılar var. Bu canlılar nelermiş demek ki bakın zulmetten olan canlılar da varmış. Yani zulmetten, havadan. E biz diyoruz etrafımızda hava var. Hava yok. Havadan diyor. Bakın saftan diyor bakın. Bakın çok ilginç. Ben bunlara daha girmedim. Halkımıza kozmik bilinç oluşturmadan bunları anlatmamak lazım. Şüpheler uyanıyor. Ama insanlar bunları okumalı. Bakın rayhadan diyor. Demek ki kokuyla olan Koku. kokuyla olan enerjiler var. Koku boyutunda bizlerin duyduğumuz. Yani bir çiçeği koklarken bizim duyduğumuz rayha demek ki bir enerjinin bir boyutudur. Yani bize karşı bir zulmetle bize şiddetle gelen Bizi üzüntüye gark eden bir takım hadiseler de enerjinin yine bir boyutudur. Yine kelimattan diyor sizin dediğiniz gibi. Bakın bunların hepsi bir kitap konusu. Kelimattan demek kelimelerin bir enerji boyutu var. Yani o kelimelerle dağı devirebilirsiniz, kapıları açabilirsiniz, gönülleri açıp kapayabilirsiniz yani. Beyninizdeki belli noktaları açabilirsiniz yani. Yani diyorum ki işte şu kadar ismi şu kadar Allah'ın Esma-ül bir ismi şu kadar mürit ismini çektiğiniz zaman iradenizdeki bir takım ha, beyin noktasında beyin kanallarınızda bazı noktaların açıldığını kendiniz de idrak edebilirsiniz. Demek ki kelimatın da bir enerji boyutu var. Yani şimdi bakın nerelere gidiyor. Yani bunlar ilim. Esirden diyor bakın esir. Esir nasıl bir maddeler? Nedir şimdi, esir nedir? Yani başlı başına bir ilimdir esir. Efendim diyorlar ki işte hücrenin içinden en küçük madde alalım. Hücrenin içinde diyoruz koful nedir? Boşluk. Hı hı. Yok efendim. Yani uzayda ne var? Boşluk. Efendim Ay'a gitti boşlukta yürüdü. Hayır efendim boşlukta yürünmez. İşte bütün kozmos, bütün arş, arş alem bu esir maddesiyle kaplıdır. Yani şu anda sizinle bizim aramızda bunları taşıyan nelermiş? Kelimattan diyoruz. Demek ki bunu taşıyan bir boyut var. Bir yer, halk edilmişler var yani. Kelimeleri, Ve bunların okulları, hepsinin... Hepsini e, Tabi bunların hepsinin boyutları farklı, özellikleri farklı. Yani ben şunu diyorum şimdi. E, yani geçen anlatmıştım, onun için gireyim. Yani şimdi yağmur tanelerini semavattan alın. Yani bizim e, ozon tabakamız içindeki e, dünyamızın semasından alıp ilgili yere kadar e, gönderen bir melekse, ama e, bu güneşin ışınlarını bize getiren de bir melektir. Ama bu iki meleğin boyutları da farklıdır. farklıdır birbirinden farklı. Fark, cinsleri farklıdır, sortları farklıdır bunların. Yani bunları böyle anlamak lazımdır. Yani e, bunun gibi yine bütün alemlerin içinde bulunan yani zihurun, zihayatın ve zürüklerin da yani pek çok Cinsleri muhtelif Muhtelif hal hareketleri vardır hmm. İşte bunların yardımıyla Esirden diyoruz Demek ki boşluk yoktur Bunun içinde üzerinde işte uzaya gidenlerin Yürüyebildiği Yani ee, kozmosdaki Seyyaratın üstünde gezdiği Yani bunlar tesadüfi mü geziyorlar Yani o şimdi Yüzüyorlar aslında değil mi? Trilyonlarca sonsuz rakamda dünyamız, güneş gezegeni, samanyolu, sonsuz samanyolları ve o sonsuz samanyolların oluşturduğu bir alem, bir arş var. Rabbi semavati vel arzın dışında bir de arş var. Bakın bunun içinde bunlar planlı, nizamlı ve intizamlı olarak hareket ediyorlar. E şimdi bunları tesadüfi demek mümkün mü? Bunları yüzdüren var. Daha doğrusu bunların boynuna bir ip takıp bunları hareket ettiren bunların hepsi bizler dahil olmak üzere dünyamız üzerinde yaratılmış zi şuur sahibi yaratıklar olmakla ve diğer zihayat ve zi bütün bu ağaç dediğimiz bu kozmozun içinde hareket halindeler ve hepsi de bir merkezden idare ediliyor. Peki hocam şimdi dediniz ki bunlar... Daha biz... bitmedi tabii Hı -hı. buyurun. Bunlar bunlara işte melekler deniyor, ruhaniler deniyor, zişur, mahlukat deniliyor. Bunlar vazifelerini istikamet noktasında yapıyorlar. Boyun eğmişler, secde etmişler, istikamet noktasında yapıyor. Peki tam tersi olanlar, yani sistemi bozmaya çalışanlar, zarar vermeye çalışanlar. Hani diyoruz bunlar kelimeleri getiriyorlar, bize faydalılar. Bize fayda evet. Peki tam tersi olanlar da var mı? Yani şimdi e, tabi hep sorudan soru çıkıyor. Şimdi bu esir maddesini çok iyi anlamak lazım. Yani esirden ilim adamları bunu kabul ediyor. Yani bu var. Bu var. Bu nedir? Yani bizler bütün belki denizlerde yani denizlerin o kaymadan tutması yer çekimi diyoruz. Hı hı. Nedir bunlar? İşte bu kanunları da bu esir maddesiyle izah edebilme mümküniyeti var. O seyyaratın yukarıda dolaşmasının da bu esir maddesiyle izah edilmesinin de bir izahı var. Yani bunları incelemek lazım. Ama insanlık bunlarla meşgul olmuyor. Bu şuurda bu bilinçte değil. Bunlar öğrenilmeden insanlığımızca insanlarımız çok büyük sıkıntılar içinde kalacak. Hatta diyorum ki işte elektrikten, yani şimdi ben size diyordum işte, yani ısırganı elinize vuruyorsunuz, ah işte daladı diyorsunuz. Biberi yiyorsunuz, yaktı, yaktı. diyorsunuz değil mi? Hı. Efendime söyleyeyim, çok rayha yören bir şey diyorsunuz, çok büyük koktu, genzimi acıttı diyorsunuz. Elektrik çarptı diyorsunuz. Bakın bunların hepsi birer enerji boyutudur. İşte Üstad zaman Hazretleri burada bunlara değiniyor ve sair seyyalat latifeden halk olunan, sair seyyalat latifeden halk olunan yani yaratılan o zihayat, ziruhlar ve zi şuurlara. Bakın şimdi çok önemli. Demek ki bunlar bir vardır, bunları incelenmek lazımdır. Bunlar artık bugünkü asımızda dünya teknolojisi tarafından kullanılmaktadır. Bunların boyutları ölçülmüştür. Hatta ruhani dediğimiz o ruh yani insanın bedenini terk eden bedenine giren bir takım enerjiler artık kirlen fotoğraflarında hı hı. görüntülenmektedir. Kirlen fotoğrafları? Evet yani bu şimdi Rusya'da büyük bir alimdir. Mesela bunlar bir odada bir ölüm halinde odadan bir elektrik akımının bir, bir elektrik bir ısının terk ettiğini hissetmişlerdir ve bu görüntülenmiştir. Yani hmm. elektronik, dijital alemde. Hmm. işte bunlara da kirlen fotoğrafı olarak dile getirilmektedir. İnşallah bunlar kitabımızda hepsi bu konuda. Geniş olarak e, dinleyicilerimize, okuyucularımıza bunları dile getirip artık insanlığımızın kozmik şura kozmik bilince... ...şu televoloji kültüründen kurtularak bu bilince oluşmasını sağlamak istiyoruz. Evet, İnsanlarımız inşallah, buna layıktır. İnşallah. Şimdi kısa olarak bu kozmik bilinç artık kozmik bilinçin mahlukatlarının... ...birazcık özelliklerinden bize faydalı olduklarından bahsettik. Ee, telefonlar alalım dilerseniz hocam. Ee, canlı telefon numaralarımız sevgili dinleyiciler 654 45 51 654... 45-52 numaraları... ...0212 alan koduyla... ...654 45 51... ...654 45 52... ...ben çok kısa olarak... ...şimdi az önce sordum da ona net bir cevap alamadım... ...bunlar bize faydalı olanlar... Hı. ...bu mahlukatlar, yaratılmışlar faydalı olanlar... ...bir de zarar vermeye çalışanlar... ...da var değil mi... ...çünkü şurada madem diyor... Arzdan semaya gidip gelmek var... ...oradan inip çıkmak oluyor diyor... ...faydalı olanlar... ...nasıl semaya gidiyor... Habisler dahi diyor mesela evet. semaya gidebilir. Şimdi evet. tamam semadan geliyor bazı şeyler. İyiler bizim için çalışıyor. Kötüler de zararımıza mı çalışıyor? Yani şimdi tabii ki bunlar işte diyorum ya biz şimdi bunu e, ilim noktasında dünya bununla meşhur ve bunlar kontrol aldık. Kullanılıyor mu bu kötüler evet, yani onu demek bunların istiyorum. Bunların şimdi hepsinin bunlar şu anda belli kişiler tarafından belli merkezler Hı. tarafından. Kesinlikle bunlar hakim olunmak noktasında şahısların, bakın toplumların, milletlerin, devletlerin, kuruluşların aleyhine kullanılıyor. Habis olanlar. Ama tabi şeyin hı. müsaade ettiği sürece malum ayet-i kerimede nokta. de recim edilir diyor. Yani bunlar e. oralara gidip bir takım haberler iletildiğinde bunların faaliyetlerinde... O gökyüzünde dinleyicilerimizin merakının giderilmesi için dün birini de biz gördük ama çok hı -hı, ilginçti onu hı. da dile getiririz inşallah. Yani bunların bir yıldızın kayması demek ki orada bu işlerle meşgul olanların bulunduğu ve onların rejmi noktasındadır. Yani rejim noktasında da taşlanmasıdır. Yani meleklerin diyelim müsbetlerin Onlara... menfileri kovalamasıdır. Çünkü o taşlar müsbetlerin ellerinde nasıl yağmur tamlası bir meleği alanın Elinde lazımı yere kadar indirilirse Aha. öbürleri için de yine gerekli vazife evet. verilmiştir kendilerine. Onların kovalanması bu işlerden vazgeçirmesi evet. için çalışmaktadırlar. Hocam bir telefonumuz varmış hattımızda. Hemen e, dinleyicimizi canlı yayına alalım. Efendim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hocama ve size e, <gülüyor> hayırlı akşamlar e, diliyorum. Şimdi... E, sizi e, çok büyük zevkle ve dikkatli dinliyorum. Ee, sevgili hocama sorum şu olacak. Ee, bu kozmik bilincin genlerimize etkisi hmm. ve gelecekte genlerimize olan etkisi sonucu doğacak olaylar veya gelişimleri nasıl olacak? Kozmik bilincin genlerimize etkisi evet. ve ileride doğacak olan problemler veya evet. müsbet olan şeyler. Evet, evet, ne gibi efendim. etkili? Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani İyi akşamlar. Evet dinleyicimiz demek bu da bir kozmik şuura erişmiş dinleyicilerimizden. Tabi yani bugün işte dün bazı şeylere inanmıyorduk yani birileri inanmıyordu siyasi partilerden tutun da insanlara gruplara kadar dini insanlara kadar dün hayır dediklerine bugün evet diyorlar tıpta da bu böyle yani dün bu ilaç buna kötü gelir diyordu hayır bugün iyi gelir diyorlar yani bunlar bir araştırma sonucunda olduysa amenna doğrudur ama bunlar etki altında olmuştur nasıl olmuştur? Yani insanların bugün beyin noktasında, beynin içindeki bütün merkezler bilmen, ilmen keşfedilmiştir. Görme, tad alma, işitme, güzel görme, güzel düşünme, efendim yardımcı olma, rahim, rahman, kahhar sıfatlarının tecelli ettiği bütün merkezler bugün ilmen bilinmektedir. İşte bu merkezlere dışarıdan tesiratla, dışarıdan tesiratla biliyorsunuz, Nöronlar beyinde yer alır. Hı. Bunlar nöronları etkileyerek nöronların davranışlarını içindeki o e, müspet ve menfi noktalarda menfi noktalarını inkişaf ettirerek onların menfi hareket etmelerini, menfi hareket etmelerini sağlamaktadırlar. Ve dolayısıyla da bizler bir gün güzel gördüğümüz bir şeyi yarın çirkin görebiliyoruz. İşte Avrupa Birliği'ne hayır derken bir de bakıyorsunuz ki evet Avrupa Birliği'ne evet diyebiliyoruz gibi hadiseler. Bugün ben bunu işte elimizdeki video kasetlerimizde inşallah ileride yayınlayacağımız kasetlerimizde. işte Rus Bilimler Akaması'nın Neron Bilim Dalı Başkanı Profesör Fahrettin Askerov'a soruyorum. Sayın hocam diyorum yani bu olabilir mi? İzah ediyor. nöron Bilim Dalı'nın davranış bilimleri bir bölümdür. Bunun başında. Şimdi ben bizim burada e, ilgili ve yetkililerimize soruyorum. Acaba bizde böyle bir araştırma yapılıyor mu? Bugün hakir gördüğümüz Rusya'da, Azerbaycan'da, işte bir Dağıstan'da bunun merkezleri var. Bunlar yapılıyor, bunlar araştırılıyor. Bir tıp fakültesinin 15'e yakın araştırma ensüsü var. Bizim tıp fakültemizin kaç tane araştırma ensüsü var? Bugünkü ilim taklitten öteye gitmemektedir. Bütün gayretimiz budur. Sayın dinleyicimize teşekkür ediyorum. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bugün dünyanın belli merkezlerinden belli çok büyük finanslarla belli dünyayı idare eden güçler tarafından belli insanlara, belli gruplara, belli ülkelerin yöneticilerine radyo dalgalarıyla etkilenerek onların kararları değiştirilmektedir diyor. Hocam bir şey sormak istiyorum ben burada. Peki burada hemen benim aklıma geliyor. Bu şahıslar şimdi bir ilahi idare var. Amenna. Bu belli sebepler noktasında işletimini sürdürüyor. Peki düşünceleri değiştirilen bir insan sorumlu oluyor mu? Çünkü bir açıdan hani büyülenmiş gibi bir şey oluyor. Büyülenmiş gibi bir hal oluyor. Diyelim ki ben bir zamanlar çok birisi diyelim kendinden öyle de çok e, iyi düşünüyordu bazı şeyler hakkında ancak öyle etkiler yaptılar ki bu kişiye kötü düşünmeye başladı. Zarar vermeye başladı. Ancak farkında değil demeyelim de kendi iradesinde olmadan bunu yapıyor. Dışarıdan bir etkiyle yapıyor. Bunun sorumluluğu nedir peki? Yani şimdi bakın burada e, ilahi güç diyor ki bunları kısımlara ayırmış. şuur diyor. Yani şuurlu yaratıklar bunlar insanlara yönelik. Şimdi burada bize bir irade cüzye verilmiş. Yani biz aklımızı kullanma yeteneğine sahibiz şimdi, bir miktar. E, bu frekans bu dalga boyu göndermede aklı bir açıdan kitliyor. yani şimdi size biz diyoruz ki işte bakın bunun tesiratları nasıl oluyor? Şimdi Hı -hı. bir daha tekrar edelim çok önemli. Bir yani bedenimi dünyayı koruyan ozon gibi bizi de koruyan bir auramız var. Enerji Hı -hı. kalkanımız var. Evet. bu enerji kalkanının delinmesiyle biz bu tesirat altında kalabiliriz ee, biz kendi elimizle onu inceltiyor muyuz? Yani? efendim Karanlar, yani yaptığımız günahlar... bütün işte bedenimizde şimdi biz yaratılırken bize bir prospektif verilmiş demiş ki yani cep telefonunu çalıştırmak için bir prospektif vardır. Buna göre açın şöyle yapın böyle derseniz evet. konuşursunuz istifade edersiniz. Siz şimdi o prospekte uymaz hayır ben bunu böyle kullanacağım derseniz istifade edemezsiniz. Hatta harap olur parçalanır Hı. gider yani. Anladım yani o şahıslar haram ve helal noktasında yani müsbet ve menfi diyelim biz buna. Yani olarak. haram helal değil sadece yani şimdi bir orada belirtilen emredilenler var. Hı. Yani o emredilenler nedir yani Hı. nehyedilenler var ve biz bunların hangilerini ne ölçüde yapıyoruz? Bin tane varsa şimdi diyor ki ben çok kötü durumdayım. E bu bin taneden soruyoruz. Kaç tanesini yapıyorsunuz siz bunun? On tanesini. Şimdi e on lira maaş veriyor. On liralık burnumuzun üstünde insanlık sürünüyor işte. Aha. O bin tane yapılsa bu insanlık ayağa kalkacak, dimdik yürüyecek. Onu görecek o zaman. Evet. Yerden taşı delen ot, o çimen tanesi, incecik, nazenin ot parçası onun adıyla diyor. O deyince taş açılıyor arasından çıkıyor semavata bir diyor. Biz bir deyip ona teslim olmadığımız zaman onun hakikatlerini görmediğimiz zaman onu idrak edip kozmik bilince oluşmadığımız zaman ulaşmadığımız zaman kainat kitabını okuyamadığımız zaman burnumuzun üstünde fert olarak millet olarak devlet olarak insanlık olarak sürünürüz. Hocam hemen aklıma bir e, ayet geldi de orada diyor ya şeytan diyor şeytanı diyor onun başına musallat ederiz diyor. Yani eğer o diyor bizim kurallarımızı uygulamazsa şeytan adımlarını e, Yani menfi, artı, enerjileri. menfi enerjileri diyor onun başına musallat ederiz onun dostu olur e, diyor. Evet Türkiye şu Hattı, an tamamen bu menfi enerjilerle yüklü durumda. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Efendim hoş geldiniz. Alo hayırlı akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Nereden Hayır, arıyorsunuz? Ben, ben Aha. Maranki Bey'i dikkatle dinledim. Telefon konuşmalarını da dinlemiştim. Evet. Fakat bir çelişki dinledim. ben şu şekilde. Hı hı. E, bu dini ilahi açıdan, imani açıdan, bu, bu, para psikoloji ve paranormal denen olaydan hepsine katılıyorum. İsim neydi Bakan sizin acaba? Efendim? İsim neydi? Benim ismim Hüseyin efendim. Ben Sivas'tan. Im. Sivas'tan Hüseyin Bey, evet. Evet. Evet. Şimdi Maranki Bey'in çiçe ilişkisi şu, hı. ben e, damdan düşen bir insanım, kendimce bir şeyler yaşadım, bunun bir, hiçbir mahsuru yok. Sağır Sultan bile duydu benim pozisyonumu. Benim. E, Maranki Bey'in söylediği şey, eğer e, bu teknoloji ve bilim kimin elindeyse, hı hı. bu negatif e, elektromanyetik dalgalar ve bu şeylerle onların hepsini de yaşadım fakat kendi istedikleri gibi düşündürme şeyini e, yö, yö, yö, kanalize edemeydiler. Peki siz net yani olarak soru ben, neydi? İmanım ve inancımın güçlülüğünü esaslı. Anladım. Zaten bizim de söylediğimiz evet, o. Soru, söyleyeceğim şeyler var. Bu çok önemli. Çünkü bu bu ender olaylardır. Kubilay Aha. Bey, makinimizi alıyorum. Özür dilerim. Telefonu kapatıp sizi dikkatle dinleyeceğim. Aha. İnşallah. E, fakat şu oldu. Ben aptal bir insan değilim. Son derece okumuş, bilgili ve Allah'ın da nasibiyle bu tip manevi, vuhrevi bir şey yaşamış bir insanım. Ee, ben e, çevremdeki olayları yorumlama kapasitesine ve zekasına da sahibim. Şimdi soru neydi şimdi anladım? Soruyu Heh. soracağım. Bir soruyu alalım. Evet, ben, e, şimdi size izin verenler kimlerse ki bunlar ben 8 senedir yaşıyorum. Ve onun birçok şeyleri de biliyorum. Bu, bu, bu bir iddia yani. Bunu ispatlarım. Ee, ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü... Tamam tamam anlaşıldı peki. Bu hmm. somut, somut somut rahatsızlıklar ve ra e, e, tehdit edilmeler. Tamam peki çok bir teşekkürler. Bir tane hmm. bitireyim efendim çok önemli. Hmm. Ee, yaşadım... Acı ve işkence ile akıl zayi olur. Hafıza hasara uğrar. Ve ben Allah'ın verdiği akılla ve bu irade ile bu şeyi koruyabildim. İnşallah zaten i̇nşallah bizim söylediğimiz bu. İnşallah. Da... i̇nşallah atlatacaksınız bu, bu inanıyoruz. İnşallah inşallah. Ben somut bir örneğim damdan düşen bir insanım Anladım. İnşallah Hüseyin Bey geçmiş olsun. Size Hayır, dua edeceğiz et, inşallah. Olacak bir şey yok. Bu, bu gayet güzel bir lütuftur. Anladım. Peki çok teşekkürler. Ee, şimdi Ben dinleyicimizin demek istediğini anladım. Hatta şu, de şu anda demek istediği şu ben bunları yaşadım ancak aklım ve iradem imanımla bunları atlattım diyor hocam. Zaten bizim de söylediğimiz bu değil mi? Yani dışarıdan bir tesirat olabilir ancak insanın imanıyla içindeki gücüyle cesaretiyle aksiyonuyla vermiş olduğu Cenab-ı potansiyel enerjiyle bunları atlatır. İşte biz de tam onu anlatıyorduk. Heh, onu yani anlatayım. bununla oluyorduk, tevafuk oldu. Dinleyicimiz buna bir örnek oldu. Demek İnşallah. ki bunun kahve olursa bunun neticesini Peki. alırız tabii. Peki İzmir'den bir dinleyicimiz varmış. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. radyonuzun sesini birazcık kısarsanız sesim yankı tabii, yapmaz. Ha özür dilerim. Ben de hocamızı ilk defa dinliyorum. Çok e, tam ...merak ettiğim konular hakkında konuşuyor. Çok beğendim. Her şeyden önce tebrik Hı -hı. ediyorum sizi yayın için. Çok güzel. İnşallah buyurun. Biraz önceki dinleyicinin yaşadıklarını ben de yaşadım aynen. 2-3 e, senedir yaşıyorum ve çok sıkıntı çektim. Şu anda bir problemim yok. Hocama birkaç sorum var benim müsaade ederseniz. Buyurun. E, bir, e, bu beyin gücüyle mi etkileniyor? Teknolojik güçle mi etkileniyor bazı odaklar? Hangi gücü kullanıyor? Teknolojik mi, beyin gücü mü? Evet. İki... Türkiye'de bu şekilde etkilenen ve bir şekilde inisiye eğitim veren insanlara vakıflar, dernekler var mı? Evet. Ee, ve de kozmik bilinci arttırmak için, geliştirmek için ne yapmak lazım? Sorularım bunlar. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet ben kısaca şöyle gireyim. Sayın Aktaş tabi bunlar önemli biz. Dinleyicilerimiz ne diyorsa ona göre biz de kendimizi yönlendirelim. Yani beyin gücü teknoloji yani beyin gücü. Beyin gücü işte beynin gücü var mı? Yani beyinde, beyin bir güç müdür? Tabii bir güçtür bugün bizim anladığımız manada. Yani neyi etkiliyor diye ben onu anlayamadım ama. Şeyler biz bahsettik ya dışarıdan e, tazikatlar var. Onları beyin gücüyle mi gönderiyorlar yoksa teknolojik bazı cihazlarla mı gönderiyorlar? Efendim işte şimdi oraya giremedik hemen sorular gelmeye başladı. Yani şimdi onu anlatalım bir ara hemen şimdi. Yani demek ki bu oluyor. Nasıl oluyor? Bir dışarıdan dijital teknoloji radyo dalgalarıyla buna kısaca bir radyo dalgaları diyelim. Yani radyoaktif dalgalarla bize gönderilen e, dalgalarla bunlar belli merkezlerden dünyadan planlı yapılanları var. 2 televizyon yayınlarıyla ve radyo yayınlarıyla bize yapılanlar var. Artı üç bu televizyonların içindeki görüntülerle bile mesajlarla yapılan yani o kelimat diyoruz ya bu şekillerin de çok önemi var. O şekillerle de ayrı bir tahribat yapılıyor. Yani sizin orada bize uygun görülmemesi bilinmemesi dinlenilmemesi gereken değil mi bunlar diyor ki hani oruç tutarken sadece işte burnunuz oruç tutacak yani koklayamazsınız bir yemeği gözünüz oruç tutacak yani niye sadece karnınıza yemeğin diyor bakın buralardan bir şeyler çıkarmamız lazım kulağınız oruç tutacak. Demek ki bunların da bir tesiratı var. Demek ki oruca zarar veriyor bunlar. Hmm. Oruca zarar veren bedene zarar veriyor. Çünkü orucu Allah ilahi güç yaratıcı bedenin faydası için yaratmış. Yani bunları da koyduğu zaman şimdi biz buradan ben dinleyicilerimize misal olsun diye dinliyorum. Demek ki o televizyonu seyrederken veya insanları dinlerken o kulağımızla da gözümüzle de gördüğümüz duyduğumuz işittiğimiz kokladığımız rayha diyor demin gördüğünüz işte bunlar da canlılardır bunların da insanlara tesiratı vardır şekillerin yani. vardır tabi evet, evet. tabi yani siz bunu iradeci yüzüyenizle bunlara set olabilirsiniz veya yol verebilirsiniz evet. işte bununla da cennet ucuz değil cehennem de lüzumsuz değildir her yere gidecek insanlar vardır evet. yani bu noktada demek ki ikincisi de budur üçüncüsü aldığımız gıdalar çünkü auramızı açabilen Tek şey bizim irademizdir. Kendi iradem. Elimizle ağzımıza götürdüğümüz zaman bir şeyi auradaki bir açıklıkla ağzımıza bunu koyabiliriz. Burnumuzla ancak kendi irademizi nefes aldığımızda o auradan sütü geçen işte lazım olan oksijeni vesaireyi alırız biz. Yani bu da demek ki aldığımız gıdalarla da bu tahribatlar bedenimizde yani hücrelerimizde olmaktadır. Dördüncüsü yine Beynimizin düşünce yapısıyla düşünerek yani stres dediğimiz sıkıntı dediğimiz yani güzel göreceksiniz güzel düşüneceksiniz hayatından lezzet almak nedir mutlu olmak nedir müsbet enerji yüklenmektir. Şimdi siz bütün bunları yaparsanız ve bunun yanında da yaratıcı güçle olan bağlantılarınızı ki bunda da en büyük şey ibadetlerdir yani prospektüfe uymaktır siz bu emirleri yapıp yasaklardan kaçarsanız dışarıdan gelen bu tazikatlardan azami derecede korunmuş olursunuz ama bunun yanında bunun bir boyutu daha var İşte bizim bugün Amerika'da Rusya'da bulunanlar bunlardır bu merkezlerde bunları korumak için karşı güçler know how teknolojilerle çipler oluşturulmuştur kozmik tutucular oluşturulmuştur bu kozmik tutucularla Bunlar bir telefona yapıştırıldığında bir eve yapıştırıldığında evin şekli rengi ilahir efendime söyleyeyim güneşe göre bakışına göre de bunlardan korunma metotları mevcuttur üzerimizde giydiğimiz elbiselerin rengine göre bunlardan korunmak mevcuttur. Yani bunların boyutları çok çok çok farklıdır. Peki hocam e, az önce bir soru daha vardı. Beyin e, şeyler inisiyeler var mı bu şekilde e, eğitilen insanlar var mı bu konuda ülkemizde? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde maalesef bu konuyla ilgili e, bir çalışma planlanmıştı TÜBİTAK'ta. Ama maalesef şu anda Türkiye'deki siyasi hayatın hızla değişmesi bu gibi ilmi meselelere, vakit bırakmıyor. Daha ciddi meselelerle ilgileniyorlar. Evet, kozmik bilinci artırmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir canlı telefonlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler kozmik bilinçle alakalı her türlü soruyu sorabilirsiniz inşallah. 0212 alan kodu 654 45 51 0212 alan kodu 654 45 52 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kozmik bilinci nasıl arttırız hocam? Efendim şimdi ben şunu söylüyorum. Bugün insanlığımızın bakın insan beyni çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Şimdi demek istediğim şu. Yani beynimizi iki kısım düşünelim. Yani bir alt beyin bir üst beyin. Yani şu kafa tasımızın görülen üst beynin fonksiyonlarıyla biz bugün hayatımızı ikame ettiriyoruz, devam ettiriyoruz. Şöyle de diyebiliriz. Yani beynimizin dokuzda biri çalışıyor mantığıyla. ...ve e, ikinci kısım var... ...alt beyin... İşte ...alt, alt beyin, beyni çalıştırmak... Evet, olan. ...alt beyne... ...biz, ben şimdi günde 200-300 sayfa... ...okumaya çalışıyorum... ...o kadar güzel şeyler okumaya çalışıyorum ki... ...güzelliklerle doldurmak istiyorum... ...şimdi siz diskete bugün... ...dinleyicilerimiz anlasın diye de biraz... ...yani bunlar sadece... ...dinleyicilerimize ulaşıp mesaj vermek için... ...bazı kelimeleri biz değiştiriyoruz... ...kozmik bilinçteki... Yani bizim kozmik bilinç grubumuzdaki arkadaşlar hocam bazen bizim anlamadığımız terimler kullanıyorsunuz diyor biraz avami oluyor ama esas bunun halkımızın şuurlanması lazım geldiği için bazı tabirler kullanıyorum. Yani biz ilmi konferanslarımızda böyle bu terimlerle bunları icra etmiyoruz bunları anlatmıyoruz. Bunu diskete, yapmak için evet. disketi doldurmamız lazım. Müspet doldurmamız lazım. Diskete ilim noktasında. Bakın büyük saatler coğrafya kitabını açmışlardır. Çevirerek tek tek filmini çekmişlerdir onun. Evet. Çekmişlerdir ve bunu alt diskete, alt beyne kaydetmişlerdir. Bir gün sizi bir konferansa çağırlar veya sizin beni çağırdığınız gibi. Bir yere çağırlar öyle bir sual gelir ki siz o suale bir cevap verirsiniz. Bir saat sonra kendi anlattığınızı dinlersiniz. Allah Allah ben bu konuyu nerede okudum dersiniz. İşte ben bu bilinç budur. Biz insanlarımıza bunu bu bilince oluşturmayı sağlayacağız. Oyunca yani siz... İç okumasan da diyorsun sayfalarını çevir alt beynin onun fotoğrafını çeksin. Mesela sevgili dinciler ben hocayla beraber olduğum için sürekli sayın hocamla e, Kur'an-ı Kerim'i açın okumasanız bile sayfalarını şöyle çevirin alt gözünüz onun fotoğrafını çeksin. Her gün o sayfaları tek tek çevirin yakalasın alt beyni insin o vakti gelince hiç farkında olmadan siz istihdam edileceksiniz. Allah her şeyi sebepler noktasında yaratıyor. Bunu mu anlıyoruz? Yani inşallah? bu işin bir ciheti. Ha, bir cihet. Yani bir de bunun kelimat dedik mesela. İşte şimdi Kur'an'ın her harfinde de işte bir altı hüddam yani hüddam dediğimizde bana göre diyelim ki altı enerji boyutu vardır. Eyvallah. Bunlar bir şeydir. Altı, Siz şimdi oradaki 5000 bin tane harfe baktığınızda bir sayfada ortalama 5000 bin harfta otuz, otuz bin. bin hüddam size Şak. diyor ki Beyni buyurun diyor ne istiyorsunuz Ahmet Bey diyor yapalım diyor ve hepsinin de manayı muratları farklı. Hocam haftamızda dinleyicimiz varmış bekletmeyelim. Efendim hoş geldiniz. Alo iyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> geceler. İyi geceler. Ahmet Bey iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. <gülüyor> Ben şeyle alakalı bir şey soracaktım. Bizim zaman yolu galaksisi dahilinde bir takım yaşam boyutları var. İşte hem pozitif, pozitif ve negatif dengeleme yasasına uygun olarak bir takım güçler var. Ve onların konuşlandıkları daha doğrusu yaşam buldukları bir takım yerler var. Onunla alakalı bir şey soracaktım ki bu konumuza çok alakalı diye düşünüyorum. Çünkü onların gönderdikleri impuls ve sahip oldukları teknolojiyle bunu yapmaları tabii ki Allah'ın rızasına uygun bir şekilde bu. Çünkü onların yani negatif güçlerin, karanlık güçlerin de bu etkisi ağları sadece Allah'ın izin verdiği ölçüde gerçekleşiyor. Bununla alakalı yani zaman yolu galaksisi dahilinde olan ve onların yaşam alanını e, haline getirilmiş olan ve hani karantina altında tutuldukları o yaşam ala, e, alanlarıyla alakalı bir şeyler e, sormak şunu istiyorum. Şunu mu e, ben şunu mu acaba yani maddesel olarak bulundukları gezegeni mi soruyorsunuz? Öyle ee, bir şey mi? Gezegen ya da işte konum hmm. yani bir koordinat anladım. olarak olabilir. Peki, Aha, Peki çok baş. teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu tamam, iyi, geceler. i̇yi geceler. Efendim hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam buyurun. İyi geceler. Ahmet Bey e de size de yani bu program yaptığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum gerçekten. Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. İsim ben neydi? Daha önce de yani bazı hadis-i ayetlerde yani e, düşündüğüm bazı noktalar vardı. Şimdi aslında bu programı dinlemekle yani ben gerçi Konya'nın ilk önce kendimiz tanımlıyorum. Buyurun. E, bu programda dinleyince karşımıza bir nevi de çıkmış oldu ama yine de ben hocama e, burada hatırladığım kadarıyla birkaç tane hadis-i şerif var. Onları söyleyeceğim inşallah. Bakalım bağlantısı olduğuna inanıyorum yani bu konulajı Buyurun. Bir tanesi misal yani Ayın başında diyor, ortasında, sonunda birer gün oruç tutunuz diyor Peygamber Efendimiz. Evet. İkincisi ise kişinin konuşması boşa gitmez, semada dizilir diyor. Evet. Üçüncüsü sabah namazında ve ikindi namazı sabah namazından ikindi namazına kadar bir grup melekler yeryüzünde ve gökyüzünde nöbet değişimi. Diğer grup ikindi vaktinden sabah o. namazına kadar yani. Evet. Onun Peki. sonra bir de bu ay çiçeği yani çekirdek var ya bildiğimiz çekirdek. Aha, aha. Buna mesela yani ben kendim şahit oldum, ben tarımla da uğraştım bir müddet. Ee, bu ayçiçeği güneş doğduğu zaman battığına kadar dönüyor yani kafası. Ondan sonra gece oluyor, tekrar bu sabahleyin batsan, bakmışım batıyor doğru yani dönmüş. Evet. Bununla da bir bağlantısı olabilir. Peki, peki çok teşekkür ederiz Abdullah Bey. Peki. Hayırlı akşamlar. Biz... Evet Evet hocam. şimdi tabi bunlar hep bu işte bizim kozmik bilincin içinde yaran insanlarımız dikkat ederseniz artık bazı bir şeyleri yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi ben bilinci dinleyicime bir şey vereyim. Şimdi bakın biz sizinle dün beraberdik ben size bazı şeyleri gösterdim. Evet. Şimdi kozmozda diyoruz ya acaba kozmozda mı bunlar yani orada mı şimdi biz görüyoruz orada ay var mı güneş var mı. Şimdi ben size dikkat ederseniz bir şey gösterdim. Dedim ki işte dedim. işte baktınız bakın dedim şu semavata doğru şurada görüyor musunuz? Gördüm dediniz. Nerede? Daha orada dediniz. Hı -hı. Ben dedim ki orada değil. Bak dedim gözünün önünde. Hı -hı. Aa, evet dedi gözümün önünde. Hayır dedim. O senin dedim beyninde bir dediniz evet o daha da içerideymiş. Yani İnsan şimdi. Beynin demek ki beynin içinde mi? Yani beyinde de beyin bir de şey yoktur. Yani. yani şimdi beyin, beyin, onu gör, beyin mi gördü? Yok, Yok onun ötesinde bir şey gördü. Demek ki şimdi bizim bu gördüğümüz bütün bu yaratılanlar, halk edilenler aslında beynimizdeki beynimizden de öte bir şeyle bağlantılı. Ruhsal bir bağlantı mı diyelim. Yani, yani şimdi buradan e, ben e, dinleyicime bu konu çok geniş. E, ona girmek istemiyorum. Ama esas yani burada madde asıl mı değil mi? Yani hmm. buraya girmek lazım. Hmm. Madde asıl mı değil mi? Yani belki bir mana ile kaimdir diyor Bediüzzaman evet, Hazretleri. Devam yani bir mana ile kaimdir diyor. Yani demek ki ee, belki bir hadimdir diyor o bize bir hizmetçidir diyor yani e, belki de bir hizmet eden bir şeydir bize diyor yani bakın onlar çok uzakta değil değil mi efendim, filanca gezegende yani, hayır kayaksıda. efendim orada, orada iç içeyiz, değiller iç içe, değil iç biz. yani bizim ruh dünyamızda onlar onlar, evet. onlar semavat falan dediğimiz şeyler izafi şeylerdir bakın bunları insanlık duysun öğrensin artık yani evet yani bunlar oralarda olmasa... ...bunların bizim onu idrak edebilmemiz. Yani filanca gezegenin arkasında şeylerdir. filan değil yani. Yani madde Anlam. bir hayattır. Yani hı hı. yani Anlam. şimdi... ...belki de o bize mahkum edilmiş... ...bir şeydir. Bunları ben söylemiyorum. Hı hı. Yani asıl imamları söylüyor. Yani... Hı hı. Ee... Netice itibariyle... ...buradan şunu ben anlıyorum. Onlar çok uzak filanca galaksinin arkasında... ...filanca yerde değiller. Bizzat bizle iç içeler... Çünkü şu esir maddesi varlığı hayat diyor ya hayat birdir diyor yani bir bütündür evet, tektir evet. parçalanamaz. Uzaklık yakınlık bunlar izafi şeylerdir. Ruhsal noktada biz hepsiyle beraberiz. Hocam iki telefonumuz varmış. İyi evet, arkadaşımız evet, uyarıyorlar bizi de. Ama şimdi cevap veremeyeceğiz arkadaşlarımıza beraber ondan sonra evet. ara, ara vereceğiz Yok, inşallah. Evet. evet efendim hoş geldiniz. Alo, Alo. buyurun. Ben daha önceki bir konuşmasından dolayı hocam bir soru yöner çektim. Menfi enerji yığılması özellikle bir ortamda veya şahısta. Ben bu menfi enerji yığılmasını daha çok nazar anlamında olarak soruyorum. Hı hı. Belli tavsiye eden sünnetlerdeki duaların dışında yapılabilecek bir şeyler var mı? Bir ara kristal ve taşların yardımına hı hı. değinmişti. Bu noktada böyle bir yardım olabilir mi? Bir de tütsünün tamam. nazarı büyüğü dağıtması Koku. gibi bir şey e, duydum. Acaba bu kozmik bilinçle bir bağlantısı olabilir mi? Peki çok olabilir. teşekkürler. teşekkürler. Evet, ee, sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun. İyi geceler. İyi geceler buyurun. Ee, bu maddenin varlığına inanmayanlar var. Hı -hı. Hiçbir şeye inanmıyorlar ayrıca. Hı -hı. İşte bunlara ne diyorsunuz mesela? Anladım. Peki. Artık ikincisi bu beyin kontrolü şeyleri mesela psikolojik rahatsızlıklarla karıştıralamaz mı mesela? Evet. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Şimdi e... şu sorudan başlayalım hocam. Birincisi, birinci sorumuz e... kısa, bir kısa bir süre evet telefon almıyoruz. Şimdi menfi enerjinin boyutları yani demin dinleyicimiz dedi ki işte bu diziler dedi bunlar dedi yani ayetler bir takım ayçiçeğinin durumu. Evet. Yani şimdi Kur'an'da öyle mucizevi şeyler var ki yani bunlar art, belki de asrımızda mesela yani bir ayetin açılması insanlığın Tüm dünya insanlığının imana gelmesine sebep olabilecek ayetler var. Ama bunları hangi mana ve hangi muratla anlamak lazım? Bunların tevili noktasında nasıl bir yorum yapmak lazım? Bunu bizim bu kozmik bilinçle nasıl izah etmek lazım? Çok önemlidir. Yani şimdi tufan ayeti vardır. Mesela orada der ki işte ee, çekirgeler gibi kabirden çıkacaksınız gibi. Böyle bir takım Hı -hı. hükümler vardır yani. Şimdi bunu incelemek lazım. Yani bizi çekirgeler gibi niye kabirden çıkarıyor? Evet. Şimdi dinleyicilerimizin hepsine bu cevap olacak. Yani bütün bu diziler, bu rakamlar, birler, on beşler, rakamların dili üçler, yediler, yani bunların katları on dokuzlar, bunların hepsinde bir hikmeti ilahi vardır. Bunların dili vardır. Bakın diyor kelimatın dili verken harflerin de dili vardır. Yani şimdi biz yaratılırken. Bugün astrolojiye girecektik aslında hmm. ama işte giremiyoruz. Yani bizler yaratılırken birileri de yaratılıyor. Ben demiyorum yani ilahi kitap diyor. Ben insanları ve cinleri yarattım diyor. E bunlar da yaratılmış. Onlar da bu alemlerin içinde. Onların da bir oturdukları, yaşadıkları, yedikleri, içtikleri bir takım hayat nizamları var kendilerine göre. Şimdi bazen mesela diyor ki ben görüyorum. Deminki dinleyicimiz birinci sual. Ya ...ben görüyorum sıkıntılarım var... ...bunlar musallat oldular diyor... ...işte bana radyo dalgası dediğimiz o dalgayı... ...taşıyanlar nedir? Elektrik diyoruz... ...işte ışık diyoruz... ...yani onları taşıyanlar da yine onlar yani... ...yani bunlar... ...bunlar çok boyutlarda... Ee, ...en son konumuza gelen şey gibi... ...yani menfe enerjide işte... Ta ...kristaller taşlar tabii... ...yani siz elinizde bir akik taş... ...veya bir yakut taş bulunursanız... ...her doğan insanın bir taşı vardır... Her doğan insanın bir rengi vardı. Her doğan insanın bir cini olduğu gibi yani üç harflisi olduğu gibi yani. Şimdi bunlar vardır. E tütsü dedik yani. Şimdi e, dinleyicimiz diyor ki tütsülerle diyor bunlar işte etkilenir. Evet yani ne diyor? Yani ben demiyorum burada ne diyor? Rayhanlar. Söylüyordur. Yani Rayhan. rayhalardan demek ki rayhalarla bunlar etkilenebiliyorlar. Sizin bir müsbet raiha yaydığınız zaman bunları kovarsınız. Yani bitkiler alemi var. Bunlarda bir şey var yani bazı bitkilerin yakılmasıyla bunlar o ortamı terk ederler. Ve bunlar yakılmıştır, yapılmıştır. Yani ben size söyleyeyim şimdi virüsler, bakteriler diyoruz. İşte ağaçlardaki lazio derma diyoruz. İşte bir e, zararlı. İşte efes diyor diyoruz. Uçuşu uçucu bir zararlı. Yani ben tarım bitki de okuduğum için bunları diyorum. E şimdi bunlara bir gaz gönderiyorsunuz. Bunlar kaçıyorlar. E gaz da var. Yani hava diyor yani. Yani hava hmm. diyor şimdi. Gazın içinde koku var. Raia. Bunlar taşıyor onu itici oluyor ve onlar kaçıyorlar. İşte bakın aslında biz bu savaşı bu muharebeyi yaşıyoruz zaten. zaten yaşıyoruz. Yani bunlar var evet tütsü de vardır. Bu kristaller vardır. Niçin kristal vardır? Bakın yani bunları hep bunları volüm olarak veriyorum ben. Şimdi kristali tuttuğunuz zaman onun içinden renkler çıkar. Yani kristal bunun için vardır. Dalga bir boyunca. şekli için vardır. Onun verdiği bir şekil. Düşünün prizma şeklinde bakın burada söylüyorum iddia ediyorum ilim adamları mühendislerimiz teknik adamlarımız bir camdan fanus yapsınlar kristal şeklinde prizma şeklinde onun altına tıraş bıçaklarını koysunlar ömür boyu kullansınlar hiçbir olumsuz etki olmadan kesiciliğini yitirmeden kullanacaktır. Nedir bu işte o kristalin içinden geçen müsbet enerjilerin. Onun hani küflendi vesaire kesmiyor dediğimiz özelliklerini oluşturan o olumsuzlukları yok edici bir yapıya sahiptir. Yani? Müşbet enerji vermektedir. Yani o jilet, jilet. hiçbir zaman küflenmeyecektir. Ha, yani şimdi siz şimdi piramitler dedik geçen ha, gün ha. yarım kaldı. Niye piramitlerin şekli piramit şeklindedir? Cesetler çürümüş mü? Çürümemiştir. Ha. O zaman şimdi biz binalarımızın tepelerini piramit şeklinde yapsak, prizma şeklinde yapsak Oradaki insanların ömrü uzun olacaktır. Dışarıdan gelen tesiratlar reddedilecektir. müspet enerji alacaksınız. Kozmozdan gelen bazı şeyler süzülecektir. Misal mi diyorsunuz? Buyurun şimdi işte ee, biliyorsunuz yaz, şimdi domates yiyoruz. Nereden? Seralardan. Cam seralardan yiyoruz veya diğer seralardan. Neden? E şimdi bu, bu cam seralardan sürülen ışınlar, süzülen ışınlar oradaki hücrenin çabuk gelişimini etkilediği için bunu biz yiyoruz. Yani şimdi bu bir ilimdir. Bunlar araştırmalı. İşte kozmik bilinç, kozmik şuuru biz bunun için diyoruz. Yani siz evinizin camını kristalden yaparsanız ondan yansıyacak veya bir avizenizdeki kristallerde ee, piramit şeklinde kristallerle onun altında oturursanız şifa alırsınız. Şimdi camilerin içinde kristaller vardır. Bu kristaller gidin şimdi Dolmabahçe camine bakın. Caminin içindeki cemaata yönelik her noktanın içine yönelik eğimli de Kristaller hepsi de piramit şeklindedir. Acaba bunlar tesadüfen mi yapılmıştır? Bunları bir araştırmak lazımdır. Biz her şeyi unuttuğumuz gibi Sayın Aktaş, bunları reddi miras etmişiz. Yani camilerin niçin kubbelerinin yuvarlak olduğunu düşünmemişiz. İşte o kozmosdan gelen müspet enerjiler ama maalesef bugün camilerin üstüne o siyah e, örtülerle örtüldüğü için üstleri kurşunlarla bu müspet girişler engellenmektedir. Kurşun olumsuz etki yapmaktadır. Siyah olumsuz bir renktir. O noktada diyorum müsbeti kabul etme noktasında. İşte camideki insanlar ibadet ettikleri zaman huzur almalarının sebebi kozmozdan gelen o canlıların o alemin içine o yuvarlaklardan girerek niçin insanın başı yuvarlaktır? Niçin yani sivri olmamıştır? İşte oradan gelen enerjilerle dünyayı geri atıp elini bağladığınızda enerji hattınızı oluşturduğunuzda sizi yaratıcıyla konuştuğunuzda yaratıcıya diyorsunuz ki sizin yolundayım. Senin dediklerinde oldu. Senden yanayım. Beni iyilerle et, kötülerle etme. Şunlarla böyle eyleme dediğiniz zaman bir konuşma bir rabıtaya giriyorsunuz. Bu bağlantıda bunları söylerken etrafınızdaki o yaratıklar, halk edilenler kanat çırpıyorlar, seviniyorlar ve sizi işte dinleyicimizin sorusuna cevap, işte şunu şunu okursanız sabah dört bin e, yaratık Halka dilen sizi korur diyor. İşte onlar sizi o anda bedeninize girerek o anda bir ısınma hissedersiniz namaz kıldığınızda, ibadet ettiğinizde. Niçin sizi eğitip kaldırır ilahi güç? Yoksa Hristiyanlar veya Museviler gibi kilisede bir yerde de oturabilirdik bugün. Ama zaman ahir zaman küfür asrı, küfrün diz boyu olduğu, helalle haramın kalıştığı bir asırda yaşıyoruz. Haram ve helalın ayırt edilemediği bir asırda yaşıyoruz. İşte bu asırda bu bedenimizdeki enerji noktaları vardır. Bunlara biz yedi enerji noktası, 10 enerji noktası deriz. Ayaklarımızdır, dizlerimizdir, ellerimizdir, alnımızdır ve diğer bedenimizdeki organlardır. 7 noktadır bu. İşte o eğilme, kalkma, rükû, secde hareketlerimizde bu şakralar açılır. Müspet enerji bedenimizde yüklü. Yere 35 kere sivri uçları elimizi Dizimizi, ayağımızı, burnumuzu ve alnımızı vurarak bedenimizdeki menfileri topraklarız. Çünkü insan bedeni de topraktan yaratıldığı için o topraklamayla, şimdi bazı dinleyicilerimiz böyle işte bilinçlik tahtaya, efendim biz halıya secde ediyoruz işte tahtaya secde ediyoruz dediğimizde, onlar da aynı elementlerdir, birbiriyle bağlantılıdır hepsi birbirine çok yakın metaller ve elementlerdir dolayısıyla bir sıfırlarsınız ve selamun aleyküm diye bir selam verdiğiniz zaman onlara, evet sizin bedeninizde oh rahatladım dersiniz, şimdi bu şuurda, bu bilinçte olmak lazım, biz ...ibadetleri, dini... ...tabii ki Allah emrettiği için... ...tabii ki orada yazdığı için... ...iman ederek biz bunu yapıyoruz... ...ama bir tevili manasında da... ...bunu anlarsak sanıyorum ki... ...bunun bir şuurunda olacak... ...ve biz bunları da iman ehline demiyoruz... ...akılları gözlerine inenlere de... ...bir takım şeyleri göstermemiz... ...gerektiğine inanıyorum... ...bunlar vardır, hakikattır... ...işte o kristallerden gelen... ...böyle bir enerji olduğu gibi... Aynı zamanda o kristallerden ışıkla yansıyan yedi renginde bize verdiği hususiyetler vardır. O yedi rengin bedende çok olumlu etkileri vardır. Yani bugün insanlarımızı, verem hastası olanları, kalp hastası olanları işte sanatoryumlara yollamalarının sebebi, işte bu kalp bölgesinin rengi yeşil rengidir. Onun için yeşil ormanlık yerlere o ağaçların auralarından çıkan impulslara, müsbet enerjilere, yani raiha diyoruz ya, onun içindeki çam kozalaklarının verdiği özel raiha buradaki yeşil renge hitap eder ve onu insan derin nefesler içine çektiği zaman bunun neticesini biz makinede koyuyoruz, ölçüyoruz ve iyileştiğini de görüyoruz. Onun için diyoruz ki kozmik bilinç, kozmik bilinç, kozmik bilince erişelim. Yani bu çok uzun. Sayın Aktaş ben girmek istemiyorum. Yani demek ki üzerimize giydiğimizin elbisenin de evimizde tütsü diye yaktığımız o rayhalarını da ben demiyorum. Bediüzzaman Üstadımız burada diyor ki işte rayhadan diyor yani havadan diyor ışıktan diyor. Yani ben bunlara girmek istem. Bu benim anladığım mana yani bir tevilini ben böyle düşünüyorum. ...tabii bu üstadımız böyle demek... ...veya dememek istemiyor diye de... ...bir şey demek istemiyorum... ...ben bir ilimden bahsediyorum... ...ve diğerlerinden farklı olarak... ...ölçülebilen bir ilimden bahsediyorum... ...yani siz elinizle... ...bir sadakayı verdiğiniz zaman... ...vermeden önce ölçülerinin... ...kan demarları, sinir damarları... ...avuç içi, ayalarını görüntülüyoruz... ...ve siz çıkarıp cebinizden... ...ben bunu hükümler gereği... ...işte o bin emir gereği... ...demir tevilde hata olmaz bin emir gereği bir tanesine sadaka belayı def eder diyor. Verdiğiniz an kan damarlarınızda bir genişleme bir rahatlama ne bileyim yani bir elinizin enerjisi farklı oluyor. Yani ne oluyor? Bedeninizdeki olumsuzluklar menfiler gitmiş oluyor. Bizim bunu böyle anlamamız lazım. Bunu böyle anlatmamız lazım. Böyle anlaşıldığı zaman sanıyorum ki e biraz daha işte akılları gözlerine inenlere sadece. Yani biz mümin ve müminattan ziyade akılları gözlerine inen ama bugün Diyoruz ki ehli iman dalalette olduğunu söylüyor kitaplar. Ehli imanı dalaletten kurtarmadan yani taklidi imanı <gülüyor> ah, tamam. tahkikiye çevirmeden e demek ki taklidi bir iman var. Biz diyoruz ki işte bu imanı tahkikiye çevirip göstermek lazım. Nasıl? Böyle göstermeye çalışıyoruz akılları gözlerine inenlere hatta midesine inenlere sadece. Hatta daha başka yerlerine inenler Hı. var. İşte biz bunlara sadece televoleler yok. Bir de kozmik bilinç, kozmik şuur var. Dünya bunlarla meşgul. Dünyada üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler. Binlerce elli bin, altmış bin kişilik kuruluşlar bunlarla meşgul. Biz Türkiye'de kırk altı tane parti kuracağımıza kırk altı tane böyle bir araştırma merkezi kursaydık Türkiye'nin kurtulması çok daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Evet biz sözü aldık. Sayın Aktaş <gülüyor> Allah razı olsun. Buyurun siz bunu anlatırken ben de hep hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hakikaten alemlerin Rabbi, kozmik kozmik alemin, tüm alemlerin Rabbinin ayetlerinden bahsediyoruz neticede burada. Hocam dün gördüğümüz neydi ya bizim? He? Sevgili dinleyiciler kaç sularydı hocam? 8-9 9,5 dokuz dokuz falan buçuk. evet. O sıralarda ferah evlerdeyiz biz Tarabiyah taraflarında işte eve giderken Birden yenge gördüm ilk. Yenge bir ışık topu gördük. Tabii hiç, Zaten uçak hattı değil orası. Uçakla da alakası yok. Hiç benzerliği de yok. Resmen bir top büyüklüğünde... ...futbol topu büyüklüğünde... ...çok süratli yani. Ay büyüklüğünde vardı yani. Aha. Görünebilen bir baya büyük, evet. Bayağı büyüktü ve... Ka sanki böyle şuurlu bir şekilde kaçtı gibi evet, yani. Bulutların arasından. Yükseldi ve kayboldu. Siz o ara hemen dışarı çıktınız. Telefonla bir şeyler yaptınız. Arama marama ben şimdi bunları açayım da biraz çıksın işte bir numaralara evet, bastınız. Yani. Evet. evet Şimdi biliyorsunuz bugün işte UFO'lar vesaireler gibi bir takım hadiseler gündeme getiriyor. Cidden dün bizim gördüğümüz belki de hani insanlıkça bugün basın ve medya tarafından işte UFO dernekleri bizi dinlerse şimdi şiddet takınacaklardır. Onların da belki geçim noktalarıdır. Bilemiyorum. Gerekirse izah da edebiliriz. Biz herkese açığız bu noktada. Hı -hı. İşte sizin de dile getirdiğiniz gibi çok yağmurlu bir havada Bulutların içinde, bulutların alt tabakasına ki 500 metreye kadar yani o bulutlar 400-600 metre arasında yağış bırakıyorsa hı hı. onun altına inmiş böyle bir görüntü hızla bizim onu gördüğümüzü hissettiği an ama bizim o vardı hareket halindeydi ve bir anda bulutların içine girerek tekrar kayboldu yani ve çok şu, büyük bir şuurlu bir ışık kütlesiydi. Büyük bir o. hızla. Şuurlu yani, bir ışık kütlesi. E, ona bir şuurlu derken ee, şuurlu demeyelim ee, Hı -hı. zihayat diyelim Yani zihayat. <gülüyor> tamam. zihayat. zihayat, ziruh ve zişur olarak kitaplar belirtmiş yani biz o yaratıklar halk edilenlerin belli boyutlarda insanlara görülmesidir UFO dediğimiz hadiseder yani bunlar katiyetle ilim noktasında yoktur UFO'yu kabul etmek mümkün değildir Bunlar belli insanlara ki asrımızda ve ahir zamanda da bunların ortaya çıkmasının muhtemel olduğu ilim kitaplarında ve dini kitaplarda da ortaya konulmaktadır. Yani bunlar ama bizim gördüğümüzü hissetti yani işte biz de hani belki de bir dijital olarak birileri ayette buyurulduğu gibi yani onları bir melekler kovalar, recmedilir derken biz de artık elimizdeki aletlerle bunu recmetme noktasında bir anda elimize alıp şey yaptığımız zaman bir anda kaybolup ve e, terki alem etmişlerdi. Hocam şimdi birazcık sizin şu özel şeylerinizden ben bahsetmek istiyorum. Buradan girelim. Telefonunuzda değişik bir alet var. Kozmik toz diyorsunuz. Çipler var. Evet. Bunlarla numaralara bir şeyler basıyorsunuz. Ve bunun etkisini ben bariz hissediyorum. Arkadaşlarımız burada yaşıyorlar. Artı flash tv'de televizyona yüklediniz mesela kolumuzu çekmemeye. Artı bizim evde aynı şeyleri yaşadık artı işte bu kristaller falan tamam kristalleri anladık. Bu pamuklar var mesela burada. Evet. Artı bazı değişik değişik tozlar var. Girmeden önce sütü veya <gülüyor> bir şeyler yapıyorsanız. <gülüyor> Nedir bunlar? Şimdi e, biraz e, dinleyicilerimizi dinlendirelim. İşte bu işte ilgilenen cidden çok kıymetli e, <gülüyor> ilmi noktada ilgilenen insanlarımız var Türkiye'de. Bunların isimlerini vermeyeyim reklam olmasın diye. Müsbet manada ilgilenen işte medyum diye anılan arkadaşlarımız var bunların içinde e, bir elin parmakları kadar olsa bir ikisine benim inancım bu noktada hı hı. var kıymetli arkadaşlar ilim sahibi arkadaşlar işte bunlar bir gün bir yere girmek istiyorlar bir gazeteyi ziyaret etmek istiyorlar gasteye girecekleri zaman giremiyorlar Ya niye işte o gazetede de bu şey var yani o güçlere sahip hı hı. insanlar var yani hı hı. artık yıldız, yıldız savaşları gibi bir şey Efendim, mi yani şimdi <gülüyor> bunlar ilim <gülüyor> diyor niye e, müsaade etmiyor diyor. Yandakileri bırak öyle gel diyor diyor. Hani Oradan o da bırak ya yani şimdi. <gülüyor> şimdi bunlar artık ben artık darbu mesele olmuş. insanlar arasında konuşuluyor yani. Hı -hı. Yani bunlar vardır. Vardır ve vardır diyorum. Hı -hı. İşte biz bunun bu noktasında ancak elimize nasip olan bu know-how bir teknolojiyle biz elimizde kodlarımız vardır. Biliyorsunuz her şey bir dalga boyudur. İşte saydık. Nardan, evet. nurdan, rayadan, ateşten, ışıktan, elektrikten, kokudan ilahir. Evet. Bunların hepsi dalga boyları. Farklı olan yaratılmışlardır. İşte bizim şurada cep telefonunu açıp da Amerika ile konuşmamız da belki de o esir maddesinin üzerinde bu şeyleri oraya taşıyan da bir dalgadır. Ve onu taşıyan dalga derken yani bir canlıdır bu yani evet. yani cansız neyin üstünde gidiyor bu i̇şte, vazifeli müekkel yani, varlıklar yani müekkel varlıkların üzerinde Bunlar sizin tabi evet. alıp götürüyor onu nasıl birden Amerika'ya işte bunların düşünün yani hız mefhumlarını düşünün siz şimdi yani. yani düşünün bir anda Çin'de bir anda Maçin'de olabiliyorlar bir anda Kozmoz'da olabiliyorlar ve orada bir takım haberleri dinlerken de Olumsuz şeylerden kendilerine rezmedilmede vaki olabiliyor. İşte Rusya'da ve dünyanın pek çok yerinde Amerika'da benim gördüğüm öğrenebildiğim ve seyrettiğim videolarda ve bu dünya gözüyle gördüğüm hadiselerde bunlar yaşanılmaktadır. Şu an bizim telefonlarımıza işte bizim ürettiğimiz bu kozmik pamuklar tabi ortamda hiçbir gübre kullanılmadan. Evet. hiçbir gübre kullanılmadan havada yetiştirilmiş bildiğimiz pamuklar vardır. İşte bu pamuklara biz enerjili pamuk diyoruz. Bu enerjili pamuklar Sütçü İmam Üniversitesi'nde de denenmiş hatta renkli pamuk üretilmiştir. Bunlar şu anda işte 1 milyon ton üretilen pamuk 1 milyon 240 bin ton aynı tarlada üretilme imkanı mevcuttur. Aynı tarlada aynı sahada %70 gübre tasarrufu yapılarak Ydermi altı onda dört üretim artışı sağlanmıştır. Bu pamuk adi bir pamuk değildir sayın Aktaş. bu pamuk kozmik pamuktur Efendim kozmik pamuk nedir Ben Flash TV'de de bunu bir programın yarısında anlattım. Şu anda dünyada Fransa'ya gidin Rusya'ya gidin Çin'e gidin Japonya'ya gidin Uzak uzakdoğu'ya gidin dünyanın pek çok ülkesindeki gazetelerin en azından 20 sayfalık bu gazetenin 3 sayfasında. Kadın reklamları vardır ve bu reklamlarda Kadınların üzerinde Korseler, dizlikler, iç çamaşırlar Vesaire Atletler vesaireler Biyoenerjili atlet, biyoenerjili Dizlik, biyoenerjili iç çamaşırı Diye evet bunları giyerseniz Stresten sıkıntıdan kurtulursunuz Ağrılarınız geçer Hücreleriniz yenilenir diye Reklamlar verilmekte Ve bunlar Dünyada bakın bununla üretilmiş giysiler bununla üretilmiş pamuktan olan şeyler tekstil fuarlarında altın madalya ödülü almıştır. Ben bunları flash tv'de resimleriyle canlı olarak madalyalarıyla gösterdim. Yine Amerika'da yapılan bir fuarda özel kupa verilmiştir. Şimdi bunlar bir ilimdir. Bunlar vardır. Bunlar üretilmiştir. Niye bizim gazetelerimizde, niye bizim televizyonlarımızda bunlar yoktur? Çünkü biz İlimden uzak, tamamen taklidi bir hayat yaşıyoruz. Bundan dolayı işte bu ürettiğimiz kozmik pamuklarla ki Rus Bilimler Akademisi'nde ve Sağlık Bakanlığının, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'nın raporuyla bir ilaç gibi değil ama bir tedavi metodu gibi bu kozmik enerjili pamuğun kullanılabileceği müsaadesi de alınmıştır. Şu an Türkiye'de bu çalışmalar yapılmaktadır. Çok iyi bir noktaya gelmiştir. Artık desibel ve hers noktasında kulağımıza uygun olarak gelmeyen cep telefonlarındaki ve normal telefonlardaki ve televizyonlardaki ve diğer bilgisayar gibi kullanılan cihazlarındaki olumsuzlukları bununla yok etme imkanına sahip olacağız. Şu anda bunun son çalışmaları yapılmaktadır. Yani... Şu değil mi hocam? Teknolojik olarak e, diyelim ki e, nasıl az önce koku dedik işte bazı menfiyatı yok ediyor veya belli taşları üzerimizde taşımakla veya <gülüyor> e, işte belli zikirler diyelim bunları e, çekmekle aynen onlar da bir dalga boyu. Şu anda cep telefonumuzdan çıkan televizyondan çıkan bunlar da şuurlandır, şey yapılabilir şuurlandırılabilir, irade iyi olarak gönderilebilir. Kasti olarak gönderilebilir. İşte siz de tıpkı koku gibi veya o şey gibi işte o taşlar gibi buradan gönderdiğiniz dalga boyuyla o menfileri yok ediyorsunuz. Yani şimdi işte yok harflerin biliyorsunuz. Yani şimdi kasalar açılıyor şifreler konuluyor Sayın Aktaş'ın. Kasada rakamlar vardır değil mi? 1-2-3-4-5-7-9-6-5-4-3-2-1 Şimdi bunların hepsi bir ile sıfır arası bir rakamdan oluşmuştur. Evet. Filmlerde izliyorsunuz bunu kurgu bilim filmlerinde. Yani bunları 5 sene sonra Aa, bunlar konuşulmuştu diyeceğiz ama 5 sene sonra olacağına biz bugün insanlarımız şuurlansın bilinçlensin diyoruz. İşte biz bir ile sıfır arasındaki belli kodları kullanarak onlara mesela diyelim ki bir ormanın içinde bir canavar var. Biz canavarı bulamıyoruz. Şimdi siz de bunu yapabilirsiniz. İnsanlık da yapılır. Demin dinleyicimiz dedi de engel olabilir miyiz? Evet. Biz korunabiliriz. Çeşitli ayetlerle, çeşitli dualarla, beynimizi ve düşüncelerimizle bundan korunabiliriz birinci olarak. İkinci, biz diyoruz ki, biz buradan bunu nasıl yok edebiliriz? Yerini bulamıyoruz. Koordinatlarını bulamıyoruz. Birileri okuyor, ormanı yakıyor, canlı da ölüyor. Bu zararlı ama biz... Bunun koordinatlarını buluyoruz. Bu ilim neticelendirilmiştir. Siz ormanı yakarak şey yok edebiliyorsunuz. Canavadır. Canavarı. Bizse direkt canavarı hedef alarak yok etme yeteneğine bugün ilim kavuşmuştur. Evet. Dünya insanlığı bugün yeni bir teknolojiyle, dijital teknolojiyle, işte o televizyonun e, pek çok bugün dinleyicilerimiz dinliyordur. Türkiye'de bir Onlarca demeyeyim işte bir 20-30'a yakın bir evde yaptığımız uygulamada ki bunlar ancak bu sahada ilim yapan bu sahada e, çalışma yapan insanların evlerini biz temizliyoruz. Türkiye'de bugün buradan söylüyorum. Devletin bir başbakanı ve bakanları bu metotla tedavi edilmiştir. Bunu da söylüyorum. Ve bunlar vakidir ve bunların evleri temizlenmiştir. iş yerleri temizlenmiştir. İşte o televizyonun yaydığı olumsuz etkileri biz oraya yapıştırdığımız bir takım çiplerle ve radyo dalgalarıyla bloke ederek işte sizin de şahit olduğunuz evet. gibi artık onları bir zarar verici değil tedavi edici bir metot gibi kullanmalarını sağlama noktasında ilim noktaya gelmiştir. Bunun bir iki adım sonrası da vardır. İnsanlık için bunlar devam edecektir. İlim biz ilmi istiyoruz. ...o nasip ediyor, biz de insanlığa faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah hocam birazcık telefon alalım mı? Siz de evet, sizi yoracağız birikmiş. hocam. Estağfurullah, biz açığız Haklısın. yani kendimizi bu saatte hiçbir temennasız. İnşallah. Sadece dinleyicilerimiz bize dua ederlerse onların duaları bize müspet enerji gibi gelir. İnşallah. Peki efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Mütafirinize de hayırlı akşamlar. Evet. Ben geçen gün bir soru sormuştum rüyalar hakkında. Evet, Düşündüğümüzü mü bu rüyamızda görüyoruz Düşünüldüğümüz Anladım. zaman rüyada görüyoruz Düşündüğümüzü mü görüyoruz hocam Yoksa birileri bize gösteriyor mu Bazı şeyleri Şimdi bunun iki ucu bu değil var mi? Özür diliyorum. Sorunuz bu değil mi Bir de şey söyleyecektim ben e, Demin hocam herhalde Kur'an okuma hakkında bir şeyler söyledi Siz ben, dedi bir ormanı yakıyorsunuz Biz dijital teknolojiyle canavarı yakıyoruz onu mu soracaksınız? Hayır, Kur'an okunduğu zaman insanın rahatladığını, baksa bile rahatladı. Evet, baksa bile. Ben onun hakkında bir şey söyleyecektim. Çağımızın hastalığı zekesi yenmenin tek yolu diyorum, Kur'an okumak. Allah razı olsun, çok teşekkürler. Peki, iyi akşamlar. Hocam bunlara kısa kısa cevap verin. Evet, tabii şimdi bunun ikisi de var. Yani siz beyninizi nereye yönlendirirseniz onu görüyorsunuz. Yani şimdi biz işte... Dün sizle bir görüşme yaptık hemen tecelli etti değil mi evet, bugün? yani evet, gördünüz neden evet. yani istidadınızı o yöne yönlendirirseniz irade cüzyenizi ben hmm. böyle olur muyum böyle yapabilir miyim niçin bana radyo dalgası gönderildiğinde ben bunun tesiratını hissetmedim mi dediğinizde size ne dediler? ...titre kendine döndürdüler değil mi? <gülüyor> Ve siz titrediniz. Evet, evet. E döndünüz yani döneceksiniz inşallah. İnşallah, yani. inşallah. <gülüyor> böyle Dönmüşsünüz de yani daha, <gülüyor> daha bir yani. şimdi Bunlar beyin dalgalarıyla ...bağlantılıdır. Siz düşünürseniz ...görürsünüz. Düşünmezseniz ...gösterilir. Evet. Düşünmezseniz gösterilir. Bunun ikisi de etkili, iyidir. Etkili. Peki hocam siz az önce dediniz, ...Kuran'la dediniz, bütün ormanı yakıyorsunuz. Biz ise teknolojiyle. Şimdi burada bir ee, yine teknoloji de Allah'ın bir ilmidir de belli ayetler gönderilerek e, yine canavar yakılabilir mi? Yani e, ayetlerde... Tabii heleksiz, yani mi? Şimdi kelimat dedik değil mi? Bakın şimdi evet. buradan bir yere geldik işte 29. sözde kelimattan diyor. Demek ki kelimatların da bir ad, adimleri var. Yani. Ha, ha, o hadimleri yani seçmek Yani şimdi kahhar dediğiniz zaman x Kül, kime x gidecek? x üzeri ha. 86 defa işte bunu okuduğunuz zaman x üzeri diyorum onu dersem cidden kahredersiniz. Veya kabız dediğimiz zaman yok edersiniz. Yani evet. ben bununla ilgili Anladım. bir şey anlatayım. Bir gün İneboğlu'da işte ee, Allah hayırlı ömür versin, şifa dileyelim. İbrahim Fakazlı abimiz vardır. Ben İneboğlu, Kastamonu İneboğlu'yum. İşte bir gün dinlerken böyle diyor ya bir gün diyor bize çok karşı olan birileri vardı diyor şimdi vermek istemiyorum. Toplandık ne yapalım madem ki şu işte şu mitralyozi çevirelim dedik diyor artık çaresiz kaldık diyor. Çok büyük bir tazikat var İşte dağıtıldı diyor o x'in 16'sını tamamlamak için herkese x artı y kadar verildi diyor. Ben diyor yani Allah inna ve inna ilahi raciun bendenseniz ben alırım ancak yani bana döneceksiniz. Yani biz döndürme noktasında olmayalım diye. Ben diyor beş bin defa işte bir kardeşimiz diyor eksik çektiydi diyor. Ölmedi de diyor felç olmuştu diyor. Yani şimdi <gülüyor> anladım. <gülüyor> yani şimdi bunlar bir mitralyoz vardır anladım. ama onu işte ne yapacağız? Kozmik bilinçte. ilimle. Yani bunlar vardır yani. Şimdi siz onun belli yerlerinde yani ne Şifreler, diyor? Şifreler her şeyi e yani. usru yusra diyor yani. İnnallahu vel kavîl aziz diyor yani. Siz bunu dediğiniz zaman hiçbir tesirat sizi etki altına alamaz. Şimdi bunlar hükümdür. Yani bunlar hükümdür. Açın Celcilit'i bakın Mecmuatül Ahzap var burada. Üç cilt. Yani biz bunlara giremiyoruz. Vaktimiz olmaz. Giremeyiz hocam. Için. Evet. Daha sonra inşallah. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Biraz önceki anlatsınlarını dinliyorum. E, duaların gücünü söyledi. Koruma noktasındaki duaları belirleyerek size verebilir mi bir? Bir de her insanın taşı olduğunu ifade etti. Biz taşı nasıl belirleyeceğiz? Burç kitaplarında burçlara göre e, bir takım taş isimleri veriliyor. Bu mudur yoksa başka mıdır? Kristal nasıl elde etmek gerekiyor? Görünür de olması gerekiyor. Mesela Fethet bir Hanım görünürde e, nasıl taşıyabilir? Yani yüzük şeklinde mi? Kristali veya o taşı yani daha pratiğe yönelik olarak tavsiyelerde bulunabiliriz hocamız çok maksule geçecek. Son bir sorun da koruyanlar, e, koruyanlardan ziyade e, bir de temizleyenler. Yani ben nazardan çok muzdarip bir insanım. Eminim benim çok bir insan vardır. Yani onu çok. hissettiğiniz anda müthiş bir ağırlık. Ders sana da veriyorum. Bazı derslerden çıktıktan sonra koma halindeyim. Ne şekilde koruyacağım artı yani bir öncesi bir de e, okuyoruz bazen. Yani bayağı okunduğu halde yine de yeterli olmadığı mı diyeyim. Yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Ee, ama bazen yeterli olmuyor herhalde. veya da okumaya girdikten sonra neyle çıkmak veya o süreci bir an önce nasıl atlatmak noktası. Pratik bilgiler Peki. olursa çok Peki. teşekkür edeceğim. Pratik bilgiler hocam inşallah. çok Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Sen daha pratik. Yani, yani şimdi tabii şunu, burada şunu yapın inemiyoruz. Şimdi. Yani şimdi tabii ki Gerçi biz bilgi olarak veriyoruz değil mi? Bunları net olarak şey yapamıyoruz. Peki bir dinleyicimiz daha varmış. Onu Devamlı da alalım. alalım mı? Sonra... Evet şimdi. Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun. Nereden arıyorsunuz? Ben Ahmet Aktaşoğlu'ndan arıyorum. Evet buyurun Ahmet Bey. Ee, ben hocama bir iki e, şey vardı soru. Buyurun. hadiste geliyor. E, sarı ve kırmızı renkli erkek çocuklara girdirmeyin diye. Evet. Bir bununla alakalı bir de e, bu ilmin Acaba felçli hastalar üzerinde bir tedavi şekli falan oluyor mu? Bir tesiri olabiliyor mu? Evet teşekkür ediyorum. Bu konuda bir şey Tabii yapacaktım. Tabii oldu. Bir şey de, hocamın acaba böyle bir konferansları vesaire var mı? Hollanda'ya çağırabilir İnşallah. Evet. Kaktas 25'e siz telefonunuzu filan bırakın, organize ederseniz biz hocamızı inşallah gönderiz. Diyelim mi hocam? Sizin adınıza. Evet. Almanya'da Olur. var ama Almanya evet. Hollanda olursa ikisini beraber birleştirebiliriz yani. İnşallah. Bunlar bir kozmik güç. Tabi tabi Kaktas tabii. 25 et yahoo.com Ahmet Bey. Kaktas. Bir, dakika, bir daha söylemsin. Tam programın içerisinde söyleyeceğim inşallah. Tam, oldu. Tamam oldu. Peki iyi Öyle akşamlar. Yani. Evet, e, hocam buyurun. Evet, öbürleri beklesin. Bunları Beklesinler bir, hocam. Bir çünkü, çünkü bunları, evet, dediğim Tabii. gibi. Ee, Beş dakika sonra arayabilirim. Şimdi e, sondan başlayalım. Cidden bu ara yoğun bir konferans isteyenler var. Tabi bu program gece 12'de olduğu için öğrenciler olacak, iş çalışanlar var. Bu programları sırf, yani bunu kozmik bilinç oluşturmak için Abdullah Arı Doğru'ya <gülüyor> e, havale edelim, evet. program e, ederim Şimdi şu anda işte sırada bekleyenler var. Demek ki biz programı sürdürsek Hollanda'dan Almanya'dan arayanlar olduğuna göre. Hı -hı. Bu çok önemli. Yani bunları tabii ki insanlara gruplar halinde inşallah o noktaya gelemedik. Geldiğimiz zaman önce bir kitabımız çıkıyor. Onun bir müjdesini verelim. Bu, bu kitapta tabii her şeyi yazamayacağız biz. Ama genel bir manada sadece enerji noktaları düşünce ...işte radyo dalgaları... ...ve kozmik bilinçle ilgili... ...bazı kısa böyle metotlar ve... E, ...hanımla beraber... ...bunu yazdığımız için... E, ...o noktada da sanıyorum... ...önümüzdeki bir iki programda da... ...noktalarda belli tedavi... ...noktasında Akafıncısı. işleyeceğiz... ...işleyeceğiz inşallah... ...yani bizde hastalık yoktur... ...bizim ilmimizde... ...bizim ilmimizde felçli, kanserli... ...vesaire prostatlı, kalp damarı tıkanmış... ...gözü görmüyor... Bunlar bizim için şudur, burada şu, yani bedende menfi enerji fazlalığı olduğu için bunlar menfi enerjinin işte kireçlenme diyorlar. Yani bunlar bunların ölüleridir yani menfi enerjilerin ölülerinin birikmesidir. Yani vücutta atılan gaydadır, idrardır, işte terdir, işte cerahattır, işte gazdır, ilahit bunlar bedendeki menfi enerjilerin posalarının belli boyutlarda atılmasıdır, bakın atılmasıdır. Mesela bunlardan niye istifade ediliyor? Niye hayvan gübresinden vesaireden, işte gazların yanmasından istifade ediliyor? Yani bunlar, bakın çok derinli bir ilim var burada Sayın Aktaş. Yani şimdi petrol nedir? Hava gazı nedir? Bunları incelesin insanlık. Bunlar deryadır. Petrol türevleri nelerin ölüleridir? Bakın kömür nelerin ölüleridir? Söylüyorum burada gaz nelerin ölüleridir bunlar? Bakın bu kadar şey nereden çıkmaktadır yani. Şimdi bunlar başlı başına bir ilimdir ve araştırılmıştır. Bunlar vardır ama bizim Türk insanımız bunlardan bilgilendirilmemektedir. Şimdi Demek sizi, ki bizde he. felçli diye bir hastalık yoktur. Bu vücuttaki menfi, enerji menfi yani. enerjinin müsbete dönüştürülmesi halinde. Bunu Hücreler çalışır. Çalışır yani o hastalık kasılıp gevşemelerin Asgariye inmesi veya durmasıdır. O bölgede sıkıntıdır. İşte omurlikte olursa bu ayağı bele vurabilir, boyun fıtığı olabilir. İşte beyinde olabilirse felç olursunuz, işte prostatınız, kalp damarınız tıkanır, ilahir. Yani bunların hepsi bu kasılıp sıkılmalar, işte bu hücrenin çalışmasını engelleyenler olduğu gibi... ...işte yediğimiz gıdalar, çevre faktörleri... ...beynimizin oluşturduğu dışarıdan olumsuzluklar... ...bunları düzeltmek için de... ...yine öbür kardeşimize, birinci arayana... ...cevap kardeşimize olsun diye söylüyorum... ...burada bunlara da... ...biz... ...ibadet noktasında... ...çevremizdeki auradaki... Yani ...yaratı halk edilenlerden istifade etmek noktasında... ...dua noktasında... ...beyin fonksiyonlarımızı geliştirme noktasında... İstecip yani isteme noktasında düşüncelerimizle bunu düzelttiğimiz gibi bunun dışında vücuttaki bazı hareketlerimizden niçin namaz kılarken hareket ediyoruz? Demek ki hareketle bir şeyler oluyor Sayın Aktaş yoksa Allah bizi yerlere kadar eğittirmezdi. Bizim bedenimizin buna olduğu ihtiyacı olduğu için bizi eğittiriyor yerlere onun ihtiyacı olduğu için değil. İşte burada da demek ki biz bir takım hareketler yaparak yine yani yüzüyoruz. Niye yüzerken böyle elimizi atıyoruz? Bakın o atmada bir enerji toplama ve enerji sıfırlama vardır. Bakın yani. Atılcılıkta. Bakın burada dünya tarihinde belki ilk defa söylüyorum. Ok atmak değil mi? Hmm. Sünnettir bunlar yani. Okçuluk, güreş yapmak. Yani siz bunu yapışıp da yere attığınız zaman, oku elinizle attığınız zaman gözünüzden, beyninizden bütün olumsuzlukları okla göndermiş oluyorsunuz. Bunlar ölçülmüştür. Bunlar ölçülüyor. Bunun üzerinde onlarca çalışma yapılıyor. Bunlar ilim. Demek ki biz yapacağımız bazı hareketlerle de yani meditasyon dediğimiz işte efendim duruş hareketlerimizle veya işte bizim çok önemli kendimiz tarafından bulunan bazı hareketler var. mar hareketi vardır. Bir mar hareketini kitabımızda belirteceğiz. Yapan insanın hastalanması bu menfi tesirattan etkilenmesi mümkün değildir ya. Yani. Ve vücudundaki bütün enerjileri o anda sıfırlayacaktır. Ama insanlık bunları bilmemektedir, bildirilmemektedir. İmkan tanınmamaktadır. Kitap ne, yani hanım ne hocam? 8 yıldır yurt dışındaydı, geri çekildi. Şimdi emekli oluyor. Niye? Niçin bir tübü araştırma merkezi açılmadı? Yani niçin bunlar yapılmadı? Yani bunları ben söylemek Hı. istemiyorum. Evet, renklerin önemi vardır. Cidden sarı kırmızı giymesin. Her hastalığa göre bu farklıdır. Hollanda'dan arayan dinleyicimiz için diyorum. Yani Sarı bedende ancak midesinde rahatsızlık olanlar için yani kök şakrasının göbek şakrasının rengidir. Kırmızı kök şakrasının rengidir. Yani bunun ayaklarında bir rahatsızlığı varsa yani tedavi metodu olarak bu renkler kullanılabilir. Ama siz şimdi e, genç bir çocuğa kırmızı pantolon giydirirseniz onun inkişafında olumsuzluklara sebep olursunuz. Sarı giydirirseniz ondan şişman bir çocuk ortaya çıkarırsınız. Yani rahatsızlık derecesine getirebilen. Çocuklarımıza giydirebileceğimiz renkler vardır. Bunların renklerini burada bir gün renk konusuna gireriz. Aynen. Renklerle tedavinin hastalık boyutunda, giyim boyutunda, evimizdeki, odamızdaki boyutlarda ne olduğunu da dile getirmeye çalışırız inşallah. Kitap nesil yayınlarından mı çıkacak hocam? Hemen bir çalışmamız var İnşallah öyle bir düşüncemiz var. İnşallah yetkililer bunu inceleyecekler olursa Aynen. nesil yayınlarında hem e, bu kozmik bilinç konulu hem de Kafkasya'nın dünü bugünü yarını bu ilimlerle de orada dile getireceğiz. Evet. Yine kardeşimize işte bu auranın arttırılması taşla ilgili sualleri oldu. Evet bu taşlar taş silikat dünyadaki en önemli maddedir. Bizim ilmimizde her şey taş yani topraktan yaratılmıştır toprak temizleyicidir onun için teyönümü toprakta alırız onun için bulak suyu dediğimiz taştan geçen su temiz olur içeriz ve taşla bizim kozmik maddelerimiz içinde de taşın belli türevlerini kullanarak bir gramın binde biri kadar bir taş tozu ile bir tonluk suyu içindeki bütün bu menfiyatı temizleyip şifalı bir madde haline getirmemiz mümkündür sizin içtiğiniz gibi. İşte evet. bu, bunu içtiğiniz zaman da bedeninizde. Affedersiniz idrarınızdan pıhtıların atıldığını, kan damarlarınızın açıldığını, Açın, prostatınızın yani. düzeldiğini ve ilahir bunları görmeniz ve bir kan sayımı yaptırdığınızda da al yuvar ve ak yuvarlarınızın sayısı ve diğer hücrelerinizde de farklılıklar İnsan olduğunu. İnsan onları görüyor değil mi hocam? E yani ben gördüğünüz için diyorum işte ha, yaptırdınız gördünüz evet, yani. Evet, evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biraz daha devam edebilir miyiz Hüseyin? İzin veriyor musun? Peki hocam sizi yoracağız. Estağfurullah Hepiniz dinliyoruz. Yani. Biz nasıl buçuk saat buraya gelmişken? Bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saattir <gülüyor> Hiç programı ara vermedik. Bir 15 dakika daha devam. Tamam bir 15 dakika daha devam ediyoruz inşallah. Ee, biraz telefon ben bugün varmış. çok yorgundum. Bugün çok büyük Ama bir trafik. Ama doldunuz değil mi hocam? Çok büyük bir trafik yaşadık. Hı. Müspet enerji oldu bende. Çünkü ben şu an içeriği dediğiniz gibi bir takım noktalarla şu an klima çalışıyor herkese zarar verir burada sıkılır ama bizi hararetlendirdi mesela işte kulağınızdaki bu kulaklıklar vesaireler bize müsbet enerji veriyor ve tedavi ediyor biz enerji alıyoruz bakın bir buçuk saat devamlı konuşan birisi konuşamaz, konuşamaz. Ama dinleyicilerden su içmesi lazım gelen, bunu yapması lazım ilahir yani vesaire hocam o zaman bir bağlantı yapalım dinleyicilerimizden şunu şöyle bir dua isteyelim Evet. Bir. her gün ben öyle diyorum mail atanlara yazıyorum özellikle bakın burada sizler için Allah rızası için başta birbirimizden istifade ediyoruz. Sevgili dinleyiciler bunu tarih olarak bir köşeye yazın. Dileyenler yapsın tabi bunu. Bu bir açılım da sağlar inşallah. Her gün ta ki ölüm size gelinceye kadar başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatına Ehli Beyt'e ve sahabilere ondan sonra profesör doktor Ahmet Maranki hocamıza ve bana ve bu e, kozmik bilinç kadroları içinde çalışıp Çok, gayret gösterenlere. Gayret gösterenlere. İnsanlık için temennasız gayret gösterenlere. Allah'ın izniyle. Üç ihlas, bir fatiha, yedi ayetel kürsi. Ta ki ölüm size gelinceye kadar. İşte dua, edin ki, dua edin ki size de dua edilsin. E, tabii yani. Yansımasını onlarda görsünler Peki. diyoruz. Peki. Evet, amin diyoruz. Amin inşallah. Hattımızda dinleyicimiz... E, Artık açabiliriz o zaman telefonları açalım Hüseyin'ciğim. Geldi e, hemen 654 45 51 654 45 52 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu anda bahsettiğimiz konularla alakalı sorular sorabilirsiniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet buyurun kimle görüşüyoruz? Gazi Osman Paşa'nın Hayrullah Tezcan efendim. Buyurun Hayrullah Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar buyurun Hayrullah Bey. Ben özellikle Profesör Marengah hakkında özellikle bir aydan beri takip ediyorum efendim. Evet. Hı -hı. Ee, şimdi şöyle bir sorum olacak. Azerbaycan ve Dağıstan'la ilgili hı -hı. Hı -hı, Dinliyoruz. Özellikle bu konuda hı -hı. açıklamalarını isteyeceğim. Tamam inşallah. Bir, bir. Özellikle şunu da söyleyeceğim, renkler konusunda Kırmızı Sarı Yeşil Mor Mavi Kahverengi beyaz. Artı Şakralar konusuna gireceğim şimdi Bir Bir Tepe şakrası İki. Şakraların hepsini mi? Şakralar konusuna yani üç temel olarak bir Azerbaycan Onun hakkında renkler ve şakralar hakkında soruları biz şu anda açacağız Allah'ın izniyle. Siz bize başlıkları verin biz onlara genel bilgilerini veririz inşallah. Anlıyorum efendim. Tamam, tamam. inşallah. Ee, şimdi özellikle e, Kubile Aktaş'a rica edeceğim. Evet. Hı hı. Şunu söylüyorum ben Gaziosmanpaşa'na arıyorum. Hı hı. Neden neden acaba? 12'den, yani 24'ten sonra niye bu program yapılıyor diye soruyorum. Hı hı. Özellikle soruyorum. Altını çiziyorum. Evet. <gülüyor> evet. Biz de muzdaribiz bu 12'den ben, sonra. Ben de sorayım <gülüyor> bakayım Kubilay Ayaktaş'a neden yapıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Peki sağ olun. İmkanlar ispetinde cevap vereceğiz. inşallah. Şimdi. Neden 12'den sonra yapıyoruz? Evet hemen? şimdi tabii <gülüyor> bunu çok soranlar ee, var. Çok... Şimdi, e, Sevgili dinleyiciler, biz... bunun ben size şöyle söyleyeyim. ...bizim program müdürümüz... ...Sayın Abdullah Arıdoru'dur. Ve yönetim bize bu vakti vermiştir. Bizim herhangi bir şey... ...isteme veya istememe, talep etme veya etmeme... ...gibi bir hakkımız yoktur. Yönetim bize bu vakitte de demişse biz bu vakitte yapmak zorundayız. Efendim gece yolculuğu da olduğu için... Gece ...bu yolculuğu. gece iştir. Ha. Yani... Gece bir... işte. yani... He, yani... yani gündüz olmaz Kubilay Bey tabii ki ama gece derken tabi gece yarısı yolculuğu olmamalı <gülüyor> demek, demek istiyor şehircimiz abi. herhalde. Ben de zaman zaman bundan çok e, Yani gece yatsı gecenin... namazı 9.50'de okunuyor. 10'da başlasa 11.30'da bitse bütün insanlık bundan istifade edecek. Yeni bir bilinç oluşacak yani. Sayın Abdullah Aradoğlu'ya ulaşırsanız o da Haluk İmamoğlu e, yönetim kurulumuzdaki değerli abimize bildirir inşallah. Efendim, Onlar biz şimdi bir şimdi izah edelim. Yani. Peki. E, biz ilim noktasında meseleyi İnşallah. izah edelim. Tabii e, ki gece mu hocam? Gece e, yarısı olmasının mı? Yani gece yarısı tabii bunun <gülüyor> e, şimdi e, ruhaniyetler tabii geceleri değil daha mi? çok yani i̇şte, meleği ala arşalarda sırlar o zaman açılıyor. E yani. tabii yani arşalarda evet. şimdi iniyor değil mi rahmet melekleri? Herkes ya. <gülüyor> herkes uykudayken iniyor. Diyor ki var evet. mı isteyen diyor. Eşimi evet. e herkes uyuyunca nasibi nispetinde az bir imkana sahip oluyor. Evet. Belki bizim gece yolculuğu dinleyicilerimiz bundan istifade ediyorlar. O da bir kazançtır yani. İnşallah. Yani bir kazançtır yani. Şimdi bunu böyle de değerlendirmek güzel görmek lazım. İnşallah. Sadece o noktada değil diyorum. Şimdi ben e, niçin Azerbaycan, Dağıstan bu noktada? E, Azerbaycan, Dağıstan bu bölgeler cidden e, mübarek yerlerdir. İslam'ın İlk orduları, ilk İslam orduları bu bölgelere gitmişler İlk seferleri. bakın çok ilginçtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden 100 yıl sonra hemen ilk Dağıstan ve o bölgeler keşfedilmiştir ve İslam'a gelmiştir. Ee, buraların ayrı bir kutsiyeti vardır. Burada toprak ve su yapısında da Farklı çok müsbet var. enerjili sular ve topraklar mevcuttur. Ha dünyanın diğer yerlerinde var mıdır yok mudur bunun araştırmaları yapılmaktadır. Evet. E, renklere Renklen ve şakralara giriyoruz hocam. Giriyoruz. Zaman, zaman giriyoruz. Başka bir telefon varmış. Onu Aha, alalım. Onu da alalım. Çünkü bu konulardan bahsediyoruz ara ara. Efendim hoş geldiniz. İyi geceler efendim. İyi geceler buyurun. Çok güzel programınız. İnşallah. Kimle Çok görüşüyoruz? severek izliyoruz. Evet. Buyurun. Nereden Peki, arıyorsun? Tamam. Peki. Buyurun. Dinliyoruz. Urfa'dan. Tamam. Buyurun. Evet. Benim e, çok evvelki yaşlardan beri e, Olağanüstü şeylerle hep karşılaştım Kendimce yaşadım ben bunları Evet e, Parapsikolojiye giren bir alanmış Ben psikiyatriste gitmiştim Beni çok rahatsız eden bir takım şeylerdi bunlar Müşahhas nedir? E, Net olarak ne yaşadın? Şeyler. Yani e, aşırı derecede Müşahhas e, Dediğim gibi İstanbul Parapsikoloji Merkezi'ne havale etmişlerdi beni ama gitmek istemedim ben. Neydi? Yaşadığınız şey tarafından? neydi mesela? Ee, şimdi ben konuyu aslında bir yere getirmek istiyorum. Çok olağanüstü şeylerdi. Mesela görüntü kalkıyor. Direkt olarak o olayı aynen olduğu o saniye içerisinde ben görebiliyorum o olayı. Duru görü gibi bir şey mi hocam acaba? Evet. Sonra? Evet. Ee, arkasından mesela bu akşam yaşadığım iki örneği vereyim. Kızım su istemeden Elimde su bardağı yani götürdüm suyu verdim anne ben su isteyecektim nereden bildin dedi evet e, dün çocuğum dondurma isteyecekmiş ben parayı çıkardım hazırladım kızıma al kızım dondurma isteyeceksin değil mi dedim e, anne, ben nereden şimdi, evet. diyor evet e, ben şimdi hanıma diyorum ya işte uzaktayken 20 kilometre ya diyorum ne yapıyor diyorum bir anda telefon çalıyor evdeyim diyor bir şey yapmıyorum diyor yani bunları artık olağanüstü görmemek lazım. Yani sizin bu saflığınızdan e, temizlik noktasında diyorum saflığı o noktada olabilir. Bir ikinizin arasında da hücre dalga boylarınızın eşit olması. Yani sizin beynini kızınızın beyninden geçen daha diline gelmeden ki düşünceler sizin beyninizde canlandığı için siz ona suyu getiriyorsunuz. Veya su suyu elinize aldığınız an öbür taraftan. Onun su ihtiyacı hasıl oluyor. Yani bu rabıtalar saniyenin e, trilyonda biri kadar bir hızla trilyonda hatta bunun sonsuz hız kadar bu biliyorsunuz görevli şahıslar çevremizdekiler bunu iletme yeteneğine sahip. Yani beyin hızına yetişebilecek bir hız yok bugün için. Yani Peki siz bunu efendim, yaşıyorsunuz. E, görüntü mesela görüntü olayı var. E, görüntü aynı anda aynı saniyede. Yani seste de, de sesin bir şekli de görüntüdür. Yani nasıl Amerika'ya telefonla konuşursak canlı yayına bağlantılıp oradan bir maç evet. izliyorsak bu da aynı şekildedir. Yani bu taşıyıcıların sizin rabıta noktalarınıza çok yakın olması. Yani insanlar üzerinde bazı anlaşmalar vardır. Mesela işte karı koca evlenirken eskiden astrolojik hesaplar yapıldı. Yıldızları tutuyor mu diye. Yani onun düşünmeden evet ben de öyle düşünüyorum derdi. Yani sizin birbirinize çok uyumlu bir dalga boyunuz var. Enerjileriniz var. Bunu öyle izah edebiliriz. Diye düşünüyorum. Peki efendim ben e, bir kitap e, kitaplar serisi istiyorum. Ses yankı yaptığı için radyodan çok da iyi konuşamıyorum. Doğru. Doğru. E, ben gerçek anlamda e, Dün e, Lütfen çok uzattığımı düşünmeyin. Bu çok önemli benim için. Dinliyoruz. Diye. Dün bir ara e, Kur'an-ı Kerim'e bir e, çok yani geç başlamama Yani uzattığımızı Kubilay Bey'in çok uzatıyor dediğini duydunuz değil mi siz yani? Öyle ben mi? Tam onu, onu diyecektim. Var. Peki, ben onu diyecektim. Biraz kısa keselim evet. diyecektim Dinliyoruz siz sizi. Peki beyefendi. Çok teşekkür ederim. Dinliyoruz hayır, sizi. Hayır, dinliyoruz buyurun. Kitap listesi istiyorsunuz. Yani teyit ediyoruz. Evet. Hı -hı. <gülüyor> evet. Çok sağ olun. Eee... Bir çok geç yaşta Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Yani müthiş derecede imana karşı, dine karşı aşırı bir düşkünlük, Allah'a karşı müthiş bir sevgi başladı. Şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Evet. Ve e, sürekli bu konulardayım yani tefekkür anlamında ben bunları düşüne düşüne düşüne düşüne, düşüne e, dün bir ara bir şey geçti böyle içimden. Cennet cehennem olayı diye. Hı. Yani bariz olarak bu kadar... Tezahür çok... etti mi yani? Efendim? Tezahür etti mi hemen Şu şekilde etti. Birden bire görüntü gözümün önünden kalktı. Ama hiç şeysiz yani plansız programsın. Evet. Görüntü kalktı. Gözümün önüne bir oda geldi. Odacık Hı. gibi bir yer geldi. İçinde müthiş dereceli cerahatlar, pislikler, evet. inanılmazlar şeyler. Cehennemin inanılmaz. bir perdesini Allah'u alem gördünüz yani. Evet. O görüntü gittikten sonra aynı saniye kalbime bir şey anında aktı. Bu sefer bunun, pembelikler. Evet. Bunun e, cehennemi e, yani o e, bilmiyorum ne şekilde aktıysa o zaten sürekli oluyor bende. Hı. Kalbime aktı ve bunun şey olduğu söylendi. Bunun e, aslında öteki tarafta cehennemde değil de Asıl cehennemi biz kendi yüreğimizde götürdüğümüzü, asıl cehennemin yüreğimizde olduğu nu hissettim yani. Bilmiyorum bir şekilde hissettiriliyor Allah tarafından. Evet şimdi size şöyle diyelim bizim kaktas25yaha.com'a bu şeylerinizi evet. bir yazarsanız isim önemli değil Urfa'dan diye canlı yayında katılmıştık diye. Biz bunları bir değerlendirelim sizle irtibata geçelim. İleride ben bizim Türkiye'nin Türkiye şehirlerinde bu konuda kozmik bilinçle ilgili böyle asistanlar olacak asistanlarımız. Onlara bu, bu ilimlerden tabii inşallah. Ee, siz mutlak kaktas25.yahoo.com'a lütfen bu şeylerinizi isminizle geçin. Oldu Peki, mu? Peki. Efendim, ya... ben bir çok rica ediyorum. Ben Heh. bir ev hanımıyım. Benim bu tür e, şeylerim yok yani avantajım yok. Mektupla ulaşın siz. Mektupla. Mektupla ulaşın. İnşallah. Tamam, mektupla ulaşmayı tamam. çok istiyorum. Yani, Allah emanet. Peki sağ olun. İyi <gülüyor> akşamlar. Dua de. edin bize inşallah. İnşallah. İnşallah. Müsterek efendim. Güzel şeyler çok düşünün. Sağ. Daha güzel olacak Çok i̇nşallah. sağ olun efendim. Sağ olun. Evet. İyi geceler. Ee, hocam yavaş yavaş programımıza e... Evet bu ara önümüze gelen Sayın e, Aktaş e, bize bu konuşurken bekleyenlerin Birkaç tane de sualleri var hep sağlıkla ilgili hep işte kendileri çocuklarının bir şeyler duyduğu işittiği yolda giderken uykusuz kaldığı efendime söyleyeyim sesler duyduğu gece işte çocuklarının ağladığı korktuğu işte kafasında beyin kısmında su birikmesi olduğu. Yani bunlar tabii bunlar hepsi dediğim gibi müspet menfi enerji. Yalnız burada bir şey belirtiyorum. Sadece bunlar bizle ilgili değil. Yani bizim bedenimizdeki olumsuzluklar bizden asılı değil. Babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden gelen bir takım tesiratların da Bizlerde veya çocuklarımızda veya torunlarımızda nüksetmesi de mümkün. Bunu da bir konu halinde ben size açmaya çalışacağım. Yani bunlar. orada ilgili. erikiyor torununun şeyi. Evet. Eşi. Yani bunlar işte halk arasında da vardır. Bunlar mümkündür. Nasıl mümkün olduğunu da akılları gözlerine inenler için izah etmeye çalışırız Peki inşallah. Hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet artık diğer telefon şeylere Telefon artık almıyoruz. Evet. <gülüyor> Şimdi son olarak Son olarak ben bir misal vereyim Şimdi hep burada sualler bakıyorum içeriden gelen kağıtlarda Bu astroloji yani diyorlar ki işte biz taşımızı rengimizi Yani böyle bir şey varsa Siz dediniz ki diyor işte olarak, evet. Hani yaratılmışlar var sizle beraber Aha. İşte biz doğduk diyor Diyelim ki işte e, Yıldızımız işte Nedir? Hüseyin'e bakalım mı hocam? Hüseyin'e bakalım. Hüseyin e bakalım. Hüseyin hangi ayda olmuşsun? Temmuz 13. Evet. Temmuz 13 olursa Evet. 13 Temmuz olursa, evet, olur, 13 Temmuz olursa hmm. Güzel bir kısmı Güzel bir kısmı ver sana. Evet. Süreyi uzatalım diyor hocam. Geliyorsun. Evet. Yani. Tamam. Evet. Süreyi de uzatıyoruz inşallah. Evet. 13 Temmuz dediğimiz zaman Doğru mu değil mi? Sen teyit edeceksin. Şimdi Peki, bu mi? ayda 13 Temmuz'da yani 22 Haziran 23 Temmuz arasında doğanlara bu astrolojik hesaba göre ki bunlar demin de Risale-i Nur'da da biliyorsunuz. Şey burçlardan, herhalde. boş olmadığından, burçlardan müzeyyen yani, kasırların, he, şimdi, vazifelerin olduğu. Bunu açalım növken, burçlardan. Mi? Bu burçlar nedir yani? Şimdi bu burçlar işte o bir aylık dönemin içinde... İnsanların yaratılması ve gökyüzünde bu burçlar bir yıldız olarak da mevcuttur. Enerji. İşte o küçük haylar, büyük haylar vesaireler vesaireler diye de yani yıldızların madde de bir enerjidir biliyorsunuz. Evet, yani evet. onun yapısı da bir enerji. Niye? Madde de yani diyelim ki taş, taş atomlardan oluşuyor. Atomların da proton, nötron, elektronları vardır. Yani onlar da nedir? Bir enerjinin bir boyutlarıdır. müspet boyutları, menfi boyutları sıfır diyoruz ama sıfır olmayan boyutları. Yani boşluk yok dedik değil mi? Yani esir madde var dedik. Onu da izah edeceğiz. Şimdi o ayda doğanlar için işte diyoruz ki onun burcu yengeçtir. Yengeç yani bunun kozmik dilinde seratan dediğimiz e, Arapça manasıyla. Ve e, bunun gezegeni vardır. Aydır. Aydır. E, bunların o ayda doğanların üzerinde bir e, tesirat vardır. O ayda doğanların üzerindeki tesirat mesela onun renkleri sarıdır. Yani mideyle alakalıdır. Bunların evet, bir mideyle arkadaşım. alakalı <gülüyor> bir rahatsızlık veya bir şey olabilir bu gibi şeylerde. Muzaffer şey, Hüseyin'de zaten var. Kilo, kilo kilodan belli zaten. Mesela bunun yine o ayda yaratılmışı olan vardır. Bunun ismi de vardır. Yani ben burada bunlara girmek istemiyorum o ayda yaratılmış vardır onun yaşadığı yerler vardır Nerede astrolojik asa. yani viranlık ve böyle harabelik yerlerde bilhassa kilise harabelerinde yaşar ve o insana tesir edeceği zaman da vücuduna ne olur bir ağırlık yani gelir ve ee omuz ağırları böyle ben bir mi sırtlarında evet, bir ağrı ve ee kendisine bir sıtma gibi bir üşüme de gelebilir öyle mi Hüseyin Evet Hüseyin hepsini tasdik ediyor. Başka yani şöyle, bundan başka... Genel hatlarıyla, hocam neler var? Yapısal olarak yani şimdi e, mesela bunun diye e, bunu. yani bunların ait olduğu şeyler vardır. Yani bunların e, ateş mi? Hava mı? Su mu? Yengeç su değil mi hocam? Su, yengeç su hocam. E, e, su dese de şimdi bunları tabi burada bakmak lazım. Şimdi bu kiminle yakındır? Yani bu burç Kozmos içinde kiminle yakın, kiminle uyumlu onu bulmamız lazım. Onu bulmamız mesela boğa, boğalarla dosttur. Sırlarla erle yani yakınsın. Evet. Yani. <gülüyor> yani şimdi bu çok önemli. Boğalarla dosttur ama düşman oldukları da vardır. Yani burada düşmanlarını ben söylemek istemiyorum. Mesela... Evet e, şimdi bunlar çok uzun bunlar biraz dinleyicilerimiz yanlış anlayabilir ama e, burada mesela giyeceği senin renklerin vardır işte bu renklere bilmemiz lazım dediğim gibi sarıdır e, ama e, kendisi yeşil ve mavi renkleri kabul etmelidir niçin mide rahatsızlığı olduğu için bakın bunda bir ilim vardır. Yani mide, midenin renginden bunu uzaklaştırmak için yeşil ve mavi tavsiye edilmiştir. Yeşil kalp rengidir. Şayet bir insan midesinde ıı, bağlantı kurarsa kalp damarlarında ve karaciğerinde rahatsızlıklar olabilir. Ve dolayısıyla buna mavi tavsiye, yeşil tavsiye de ki beynini çalıştırsın, kalbini çalıştırsın midesini çalıştırmasını o etkiyi böylece yok etmek Bloke istiyor. edelim yani. Yani bunun çok önemlidir. Mesela bunun işte mutlak firuze'nin rengi vardır. Firuze taşı yüzük taşı mesela. Ve midesine evet parmağında da firuze taşı yüzük vardır. Biliyor hocam, biliyor. Bu biliyor yani. İşleri bu okulu. Mesela mu? şimdi raihası dedik. Yani <gülüyor> bir taşı dedik, bir de raihası var. Yani bunun nedir kokusu? O aydaki burçların kokusu çok önemlidir. Mesela leylak. Yine rengi biliyorsunuz. Onun rengidir. Leylak kokusu sizi hani dinleyicilerimize de cevap olsun diye dış tesirattan koruyacaktır onu. Yani parmağındaki fruzeyle kusu, koku olarak o şeylere müracaat ederse onun için müsbet enerjidir. Dışarıdan gelen menfi enerjileri yok etme özelliğine aizdir. Mesela bunun rakam diyoruz şimdi sayıların da evet. birden ona kadar çok önemi vardır şimdi bunun 3 e, sayısı çok önemlidir 3 sayısı evet 3 sayısı çok önemlidir e, daha yani bununla ilgili çok şeyler söylemek var ama e, mesela pazartesi yani. günleri pazartesi bunun için doğru. çok iyidir Hı -hı. evet hepsini Hüseyin kardeşim burada tasdikledi. Zaten Hı. gümüş dedim. Gümüş ve firuze taşlı yüzükler. Hocam kokuyor yani, da Hüseyin de astrolojiye çok Evet astroloji. Konu. Yani ben ilim söylüyorum burada. Film Hı. anlatmıyorum. <gülüyor> hani bazı bu konuya yabancı olan insanlar diyebilir ki Allah Allah hoca. Yani bunlar ölçülmüş şeylerdir. Hı. Yani bu yıldızdaki insanların bu kokuyla biz tedavi olduğunu ispat ettiğimiz için söylüyoruz. Hocam o... Yoksa o gazetelerde efendim Mesela dünyanın pek çok ülkesinde televizyonlarda burç saati vardır, yıldız saati gazetelerde vardır. Ben onlar doğrudur, yanlıştır demiyorum. Hocam bir şey okuyabilir miyim şuradan? izin evet. verirseniz. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış. ''Ve meleklerine mesirler, binler menziller yapmıştır.'' Ve yıldızların küçük bir nevini de şeytanların rejimine alet etmiştir. Şimdi meleklerine mesirler diyor. Bu melekler, acaba o yıldızlar, onların mescitleri, o meleklerden ne gibi enerjiler, ne gibi dualar bizlere geliyor ki biz onlardan etkileniyoruz. Şimdi caminin yanından geçerkenle bir e, insanın uhrevi haliyle bir meyhanenin yanından geçerken uhrevi halinde enerji dalgasında oynamalar oluyor mutlaka, mu? Oluyor. Mutlaka. Oluyor. Peki farklı. o yıldızlardaki müekkel Meleklerin göndermiş olduğu enerjilerle Allah her şeyi sebepler noktasında yaratıyor. Bizim acaba yapımızda değişiklikler oluyor mu? İşte astroloji acaba bu mantıkla evet, mı Evet şimdi yani bu ilmi biz maalesef reddetmişiz. Yani açın Tillo'ya gidin ben bir yılımı verdim. İşte Münir Fakirullah şahittir. Hazreti Fakirullah niçin Tillo'dadır? Niçin yedi tane İslam üniversitesi orada kurulmuştur? Sultan Mendu Hazretleri için oradadır? Yani gidin orada hala sahnevi ilmiyle medrese ilmi tahsili görülmektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri niçin oraya gitmiştir? Niçin fakirullah'tan ders almıştır? Orada İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinin orijinali vardır. Bunları tek tek tek açıp okuduk. Kıyafetnamesi vardır. Bedenimizdeki burnumuzun niçin uzun olmasından, kulağımızın sertliği, gevşekliğinden, kulağımızın kanatlarındaki kıvrımlarına kadar hepsi birer işarettir. Kulağımız bir insandır Sayın Aktaş. Yani ana rahminde kıvrılmış bir insandır. İnsanlarımız bunları bile bilmemektedir. Bugün siz kulağınızı abdest noktasında işte içine elinizi sokup etrafını çevirdiğiniz zaman bedeninizdeki bütün noktaları uyarıyorsunuz. Zaten sünnettir. İyice Efendim işte yıkama. bunun için canlanıyorsunuz. Bakın bu abdesti tabii ki abdesti ama böyle de anlatmamız lazımdır. Evet. Yani şimdi bütün bu kim diyor bunu? Hazreti Fakirullah diyor. Kim diyor? İbrahim Hakkı Hazretleri diyor. Yani elinizin parmağı uzunsa, kolunuz kıllıysa, göğsünüzde kıl varsa, işte kadınlarımızın bedeninde kıl varsa, bunların hepsinin izahı varsa, ayaklarınızın dizinizden aşağısıyla belinize kadar kısmının uzunlukları ayrıysa haletiniz farklıdır, kısaysa farklıdır. Ben demiyorum. Bunlar ilim söylüyor İbrahim Hakkı gazetelerini alıp okusunlar. Evet, evet. Ama bunlar her gün işte bize gündem oluşturulmak için bu gazeteleri okuduklarından yani e, maalesef bir neticeye varamıyoruz. Bunlar ilimdir. Bunlar vardır. Hüseyin'in daha çok e, meseleleri var. <gülüyor> Özel hocam. olarak e, ama geleceği yani. açık görüyoruz. İnşallah faydalı görüyoruz. İnşallah. Yani bunun gibi her insanın bir rengi, bir taşı, bir e, günü, yani bu uğurludur vesairesi noktasında değil. demin Bakın siz bunu e, Bediüzzaman Hazretleri'nin Sale-i Nur'un külliyatından da diyor yani. ki semavatta hüşyar nöbettarlar, muti sekeneler var. Azlı şehirlerin ihtilatından ve istimal, istimallarından Malindan. hoşlanmayan cündullah bulunduğuna ilan ve işarettir bu yıldızlarla alakalı. Ki ben burada 15. sözde çok e, şeyler... O efendim hafta... yani o ayrı bir başlı mi? başına bir konu. Hı -hı. Yani evem okusunlar yani bunlar mevcuttur. Yani İbrahim Hakkı Hazretlerinin yanlış söylediğini kabul etmek mümkün mü? Yani bir marifetnameyi açın bunlar Allah dostlarıdır. Ve bugün Amerikalılar bunun idrak etmişler Sayın Aktaş. Amerikalılar gelmiş Tillo'ya demişler ki bize İbrahim Hakkı Hazretlerinin bu kozmozu inceleyen bu aletlerine bir teraziye koyun. Biz karşılığında altın koyalım bize bunları verin demişlerdir. Ama vefa üzerine bunlar verilmemiştir altın karşılığında verilen bir altın bilgiyi bizim için araştırmayız. Niçin gündeme getirmeyiz? E efendim işte biz Osmanlı niye yıkılmıştır? Hazerfen Ahmet Çelebi kuleden uçmuştur. Padişahlarımız maalesef yani bugün de bugün uçan yarın başka şey yapabilir diye işte hapishaneye kapatılmış. Bu mantıkla bin yıldır'a yakın bir hakimiyet süren, adaletle hükmeden Osmanlı gibi bir devlet Osman hali yıkılmıştır, yıktırılmıştır. İçten ve dıştan gelen menfi enerjilerin boyutlarıyla yıkılmıştır. İşte biz bugün de burnumuzun üzerinde yürüyoruz. Biz bugün yaşamıyoruz. Dünya insanlığı içinde bir ekonomist gibi bunu söyleyeyim ben. Şu anda ekonomik göstergelerde dünyanın en geri dört ülkesi içindeyiz. Kalkınmakta olan ülkelerin içinde yokuz. Yani kalkı kalkınma hızı yüzde eksi sekiz olan. ...büyüme hızı, nüfus büyüme hızı %3 olan bir ülkede... ...bu ne demek? Yani her ailede üç çocuk varken... ...eksi sekiz büyüme hızıyla... ...bu ülkede bu çocuklarının hiçbir zaman... bugün kriz şartlarında bile... ...yaşama hakları, hayat hakları yoktur demektir. Bu nedir? Toplumumuz tamamen menfi enerjiler tarafından... ...kuşatılmış, beyinlerimiz absorbe edilmiş... ...bizler yaşayan ruhsuz insanlar haline gelmişiz ruhsuz derken şuursuz demek istiyorum işte biz bu anlatmalarımızda temennasız gecenin ikilerinde de olsa bunları anlatacağız yani niçin flash tv'de birinci programda yüzde altı reyting patlaması yaptı ikinci üçüncü programları yaptık üçüncü yeter dedik çünkü merkezimizden gelen talimat budur insanlar bu şuura oluştukça dizlerinin üstüne oradan ayakların üstüne kalkacak arş başları değecektir. Hocam o zaman son olarak, somut olarak şu şuursuzluk, şu negatif enerji diyelim üzerimizde var olan. Bunu kaldırmak amacıyla bize somut olarak siz bizim şeyimiz Şahıs. yok. E, böyle numaralar falan giremiyoruz da dua noktasında birkaç tane dua böyle tavsiye edin. Bu vakte kadar dinleyen dinleyicilerimizle hep beraber inşallah bu duaları okuyalım. Varsa böyle okumamız gereken bu yırtma adına bu negatifliği kırma adına. Yani siz çok güzel bir Somut. tabii ben eee ben kendi dualarım burada demek istemiyorum hocam, güzel değil. şeyler. Yani biz diyoruz ki işte bu e, siz güzel diyorsunuz. Hani Subhaneke Allah ilme lena illa ma lemtena. Innake anta alimul hakim. Subhaneke la illa ma fahamtena. Innake anta el cevadul kerim. Şimdi burada siz ne diyorsunuz? Bütün ilimler sizden. Biz bilemeyiz. Sizin bildirdiğiniz kadarını biz biliriz. Ha bu nedir? İsteyin. Yani ben istiyorum. Ben ilim istiyorum. Ben ilim istiyorum ilahi. Ben ilim istiyorum. Evet, yani ilim bizler istiyoruz. ilim istiyoruz. Amin. İlmi öğrenmek istiyoruz. Senin vallahu alimin bizzatü sudur noktasında ilminizi öğrenmek istiyoruz diyoruz. Yani ilim ancak ondan sudur eder. Biz de diyoruz ki evet biz sizin İlminizi istiyoruz. Burada çok önemli bir dua vardır. Ben şimdi Kabe'de işte dua yapılırken o dört köşeyi dönerken edilecek dualar vardır. O duaların edilmesinde bize bir dualar öğretilmişti orada. Ama şu an işte bu enerjiler, menfi enerjiler bizi de devamlı blok ettikleri için bir dua vardır. Türkçesi şu. İlahi sen bizden yaratılmış olarak bizden, yarattığın bizlerden ne istiyorsan Bizler de senden onu istiyoruz. Hmm. Bakın. Bizim bunun dışında bir istiyoruz. dua olabilir mi? Allahümme eselüke mâ teselû minî Yani Ya Rabbi ilahi, Ey yaratıcı! Ey kainatın sahibi! Bütün seyyaratın sahibi! Mizanın bu intizamın sahibi! Bizi yarattın. Niye yarattın? Şunun için. İşte biz şuyu senden istiyoruz. Evet. O ne istedi, o neyse onu istiyor. Ya Rabbi, ilahi Allahumma eselike, hmm, eselike ma teselumini. Allahumma eselike ma teselumini. Allahumma eselike ma teselumini. İlahi bizden ne için yarattıysan, neyi istiyorsan biz de senden onları yapmak istiyoruz. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanetinde Emin kıl. Amin. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen... ...her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.